Açık Radio. İzlediğiniz Merhaba kainat. Bugün 29 Şubat Çarşamba. Yıl 2012, ay 2, gün 60 Kasım 114. 1433 Hicri Rebiü'lahir 6, 1427 Rumi Şubat 16. 29 Şubat. Bu yıl Şubat ayı 29 gündür. Şubat ayı 3 yıl üst üste 28 gün, 4. yılsa 29 gün çeker.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 Şubat ayının sonuna ayrı bir gün olarak eklenir. Böylece kebise artık yıllarda Şubat diğer 3 yılda olduğu gibi 28 değil 29 gün tutar. Günün Tarihi 220 yıl önce bugün 29 Şubat 1792'de ünlü İtalyan besteci Rossini doğdu. En önemli eserler arasında Sevil Berberi, Guillaume Tell ve Cezayir'de bir İtalyan kızı gibi operalar bulunur. Günün Tarihi 88 yıl önce bugün 29 Şubat 1924'te Halife Abdülmecit için son cuma selamlığı töreni yapıldı. Yemek listesi gün 60. Püreli kadın budu köfte, kereviz, salata ve meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif tarifi. Takvimi Straight through my lips. I'm hip to your games, hip to the signs of war Propaganda make me fight, but what am I fighting for? My way of life, beans and rice, give take less and more See through the eyes of the poor, plus I'm black to the core Angerances on tour, booking stadiums and more The days that Hitler painted pictures patriotic with gore You raise a flag, all land, touch a lands have your political claw And send this symbol on your currency to finance your war I'm saying no, not in my name, not in my life, not by my hands Ain't my fight, not in my name, you wage a war against terrorists and violence, and try to wave your guns to fear us all in the side I'm saying no, yeah, yeah. not in my name, not in my life, not by my hands, that in my fight, not in my name, you go your empire with natives and slaves, like you truth will resurrect, wage a war from its grave, we got weapons on the sideline, ready for the front line, tell me when it's my time, tell me we got women on the sidelines ready for the front line tell me when it's my time won't you tell me you won't put it in your headline people love it that line do we need a headline do we really really see what defend civil liberties against social and political repression we pledge alliance with those who have come under attack or voicing opposition to the war we pledge to make common calls of the people of the world to bring about justice freedom and peace another world is possible and we pledge to make it real no not in my name not in my life not by my hands That ain't my fight, not in my name You wage to war against terrorists and violence And trying to wave your guns to fear assault in the silence No, not in my name, not in my life, not by my hands That ain't my fight, not in my name not about retaliation Your history of war does nothing more than scar imagination Inquee security, religious purity Your blindfolded justice make you trust in fatuity Like it's random, it's tandem Fuck you and damn them You teach to attack and then question who planned them No, not in my name, not in my life Not by my hands, that ain't my fight Not in my name You wage war against terrorists and violence And try to wave your guns of fear and into silence No, not in my name, not in my life, not by my hands, that ain't my fight. Not in my name. You built the empire with natives and slaves, like the truth of Weatherax, woken up from its grave. You want to put me on your blacklist. My blood for ink, your communion to drink and remembrance of a nation that forgot how to think Hypnotized by your lies but not even a blink What? You wanna put me on your black lips You can use my blood for ink, your communion to drink and remembrance of the all I sing Big brother, R.I.P. to the powers that be Overcome by the powers of being herkes. Açık Radyo burası 94.9 Açıkradio.com.tr ya da Açıkradio.com ve Açık Gazete programı haftanın üçüncü Açık Gazete programı da başlamış oldu böylece Hümer Madre Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Saul Williams'a da bir günaydın diyelim onun radyomuzda gayet dinleyiciler tarafından da gayet iyi bilindiğini tahmin ettiğim not in our name, bizim adımıza olmaz bütün bunları bizim adımıza yapamazsınız diyen kuvvetli protesto özellikle 11 Eylül olaylarından sonra dünyaya savaşacağın Amerikan hükümetini protesto ediyor ama bütün ırkçılık politikalarını ve diğer politikalarını da yerle bir eden çok önemli bir müzisyen, şair yazar, oyuncu yani şiirle de alternatif hip hop hareketini, janrını karıştıran bağımsız, 1998'de de bağımsız bir film, başarı kazanan bir Slam adlı filmde de oynayan Saul Williams tam 40 yaşında. 1972'de bugün doğmuş artık yılda. Onun için çaldık Not In Our Name. Benim adıma, bizim adımıza yapamazsınız bütün bu şeyleri diyen bütün yöneticilere kuvvetli bir ...tepki de veriyor. Şimdi günün haberlerine de geçmeden önce artık yıl meselesine de biraz daha bakalım. Takvim yılının mevsimlerde ve dünyanın güneş çevresinde dönme süresiyle uyumlu olması için... ...böyle bir düzenleme yapılmış. Tamamen hesabat kitaba dayalı bir şey fazladan bir gün içeren yıllara verilen addayız Artık yıl... Gregorian takviminde 29 Şubat olarak seçilmiş, rastgele seçilmiş bir şey. Bu takvimin kurallarına göre bir yılın artık yıl olup olmadığı nasıl belirleniyor? Yıl dörde tam bölünebiliyorsa artık yıl örneğin işte 2012 2016'da olacak bundan sonra 4 sene sonra 2008 am, amma ve belakin bir güneş yılının 365,25 günden daha az olmasından kaynaklanan Dördede tam bölünebilmesine rağmen artık yıl olmayan yıllar da vardır. Yani mesela yüze tam bölünebilen bir yılın artık yıl olabilmesi için dört yüze de tam bölünebilmesi gerekiyor. Çok şey mi istedik? O, olur ya, o, yani bulunur bir şekilde. <gülüyor> yani bundan sonraki yüze tam bölünebilen artık yıl 400'e de tam bölünebilen artık yıl 2400 yılında olacak. Buna yetişemeyeceğiz. Yani ben en azından yetişemeyeceğimi ben tahmin ediyorum. Bir de 2800 var. O biraz uzun vadeli ama düşünülebilir yine de. Evet artık yılda doğmuş olanların da talihli mi talihsiz mi olduğunu da ayrıca... Dün kendi aramızda konuşurken konuştum. siz hani e, 4 yıllık bir Hesap çıkartabilirler demiştiniz. Dörde katlanmış olabilir değil mi? Evet. Ben de pek öyle işlemediğini gerçekte o işlerin düşündüğümü söylemiştim. Bence en iyisi hiç söylememek bunu. 28'inde kutlamak Şubat'ın her zaman. Evet. Bir Ocak, Öneri. 1 Ocak doğumlu olanlar için de bazen problem oluyor. Kesinlikle. Onlar yıl başına denk geldiği için ikili bir kutlama yapamıyorlar. Halbuki 31 öyle. Aralık. 1 Ocak ertesi günü yılbaşının. Daha doğrusu tam yılbaşı oluyor. Kutlama 31 Aralık'ta oluyor. Tabi, muhallak bir aslında o biraz. Evet Doğru. akşamdan kalma bir daha kutlanamıyor ama. Yani. Evet. Yani. Zor oluyor. Peki haberlere bakalım. Demişken Oğuz başbakanı Oğuz Atay'dan yaptığı alıntıya mı getireceksiniz yoksa sözü akşamdan kalma deyince? Öyle mi? Hayır öyle bir şey yapmayacaktım. Başbakan konuşma yapmış. Oğuz Uzataydan da bahsetmiş değil mi? Evet. Öyle özetlere başlayabiliriz. E, TÜSİAD'ın bu 4 artı 4 artı 4 sistemiyle ilgili görüşleriyle e, ilgili konuşmuş. 28 Şubat e, darbesinin postmodern demesem olur mu? Çok uzun oluyor öyle. De. Tamam. 28 Şubat e, postmodern darbesinin 15. E, yıl dönümü vesilesiyle. Yine e, ama aynı zamanda bazı başka haberler de var. İşte e, Eğitim Bakanı'yla görüştü ve 8 artı 4 sistemi e, de mutabık kalındı vesaire gibi. Artık bilemiyorum bunlardan. Evet. Başbakanın en önemli açıklaması tabii münferit bir olay olarak nitelemesiydi. Tüyler ürpertici ve kan dondurucu bulduğum bir açıklamaydı şahsen. Hocalı anması evet e, tırnak içinde ile yaptığı ilgili yaptığı açıklama. E, gölge düşüremez e, oradaki şey dedi. Hani böyle mümferit olaylar dedi. Hocalı katliamının anmasını ama düşürdü bile. Yani İçişleri Bakanı'nda çıkıp o pankartlar e, altında konuşma yapmayı seçmesi de ayrı bir şey tabii. Yani bakan İtiraz da etmeler... mümferit diye sorular sorulabiliyor. Ayrıca da pek çok böyle insanın elinde özenle hazırlanmış aylar öncesinden başlayan hazırlıkların sonucu olduğu apaçık hepiniz Ermenisiniz, hepiniz pitsiniz ya da katil Ermeni bugün Taksim yarın Erivan bir gece ansın gelebiliriz türünden sayısız Pankartın bulunduğu şey müferit demek. Neyse bunu... Neyse yani bir de hani şey konuşmada işte dünyanın neresinde olursa olsun haksızlıklarla işte Türkiye göz yummaz işte eferme söyleyeyim falan. E, hamaseti altında yapılıyor. Bir yandan da işte bir gece ansızın gelebiliriz falan gibi şeyler var içinde. E, biraz çelişkili bir durum sanki. Hani o hep bahsettiğimiz kişilik bölünmesi durumu. Burada da doğal olarak çıkmış olsa gerek ortaya. Hat, hat safhada var ve bir çok, yandan çok özür dilerim. Yani bir de kan içmekten bahseden bir genel edebiyatın da içinde olduğu hakikaten katiyen suç duyurularının peşinden gidilmesi hatta bizde işte başbakanından bu İçişleri Bakanı'nı görevden alması gerektiğini naçizane söylemişken bakan Başbakan daha doğrusu bayağı. Bizim söylediğimizin pek bir önemi yok gerçi. Biz söylüyoruz ama evet. Marjinal e... ve münferit pankartlar acımızı gölgelemez demiş. Tamamen ırkçı ve kan içici bir mitinge dönüşmüştü. Halbuki. Yani, Neyse evet. ona tekrar Gölgeler döneceğiz. Aslında. Gölgeler evet. E, bu arada Fransa'da e, bu şey e, 1915 olaylarının soykırım olduğunu inkar etmeyi suç sayan e, yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Konseyi oradaki terminolojileriyle şeyle e, iptal edilmiş olması haberi var. E, bunun üzerine Türkiye'de acayip bir sevinç dalgası. E, hukuk yaşasın hukuk. Yaşasın hukuk falan. Hatta hocalı işte katliam e, anmasının linç girişime dönmesinden birkaç gün sonra işte hukuk devleti böyle bir şey falan şeklinde e, yorumlar artık nereye <gülüyor> yoracağımızı bizim bilemediğimiz yorumlar falan. Bununla örtüşen, yine özet geçiyorum, e, Diyarbakır'da çıkan kemiklerin altı çizili e, bir şekilde adli tıp tarafından en az 100 senelik olduğunun açıklanması. Bakın en az 100. Yüzden yani yani, az değil. Yani şeyle ilgisi olmadığını mı söylemeye çalışıyor? 97 yıl önceki 1915 olaylarıyla da ilgisi yok yani. En az 100. Öyle e, artı eksi 100 değil en az 100. Ama başka 1915'ten önce de önemli katliamlar olduğunu biliyorum. O biliyoruz. kadar gündemde olmadığı için en az yüz açıklaması yap yapıldı. Lütfen. Evet. Bir de tabii üzerinde durulmayan iki de önemli skandal var biraz belki. Onlarla da e, haşır neşir olmaya çalışabiliriz. Bir tanesi baraj meselesi. Dün e, biraz üzerinde durma fırsatı bulmuştuk. Gökçe Nehri üzerinde Adana'da Gökdere Köprü Barajı'nda 18 e, e, işçiden haber alınmadığı haberi günlerdir bekliyorlar. Çamurlu suların başında duran e, eşleri, kardeşleri, yakınları, kadınlar bekliyorlar. Fakat onunla ilgili inşaat mühendisleri odasının görüşünde çok uh, vahim. Açıklamalar var. Bundan da bahsetmeliyiz. Muhakkak tamamen bir özelleştirerek kar hırsına sebebiyle bu canlıların kaybedildiği ve da maddi zararında ayrıca yanına kar kaldığı bir durum var. Tamam işte o maddi zarar genellikle e, kamu'ya ait oluyor. Öbürü de... Ö, kar özel zarar e, kamu'ya ait. Aynen i̇şte. öyle. Bir diğeri de bu şeydeki... Kol bacak nakli Olayında tam bir Rezalete dönüşmüş Olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Rezalet rezalet üstüne yani Yani bir zamanlar Dünya Türkiye'deki Başarılı yüz naklini konuşurken Türk doktorlar daha da iddialı bir operasyona Soyundu bu Türklerde Fazla oluyor diye mesela Sürmanşetten verilmişti Gazetelerde Öyleymiş. Milliyet gazetesinde birdenbire Hakikaten hacı bir şekilde Evet fazla olduğu biraz ortaya çıktı Evet ve çok uh, Tuhaf onunla da ilgili Bilgiler var Ko Şey bile toplanmamış Yani kişisel hırs meselesi Artık ayuka çıkmış vaziyette Dünyada çıkan Türkiye'de de Aynen öyle devam ediyor Yani Hacettepe Üniversitesi'ne Öncelik verilmiş hastane Hastaya değil hastaneye Eee çok acayip açıklamalar var. Yani şeyden sonra bir nakil ve hırs savaşı gerçekleşti. Hatta dün de Tan Oral'ın bir karikatürü vardı Taraf Gazetesi'nde son derece duruma uygundu arkadaşlar üniversitemiz geride kalamaz. Siz de hemen aynı anda iki kol bir yüz ve üç bacak naklini birden yapmalısınız diyor profesör asistanlarına. Evet. Yani profesör ya da operatör işte. Profesör olduğu belli değil. Ama operasyonu yönetecek olan kişi yardımcılarına böyle diyor. Bugün de sonuçta... yine Tanora'nın bir karikatüründe hasta öldü. Ama işte nakiller Başarılı diyebilir miyiz bilmiyorum ama Yani Gerçekten bir yüz kızartıcı Olaya da dönüştü Hocalı da öyle yüz kızartıcı Bir duruma dönüştü bütün Türkiye'de Devamı da Bu şekilde gelecek herhalde yani Başbakanın açıklamaları da çok Sevindirici sayılmaz doğrusu Onu da Özellikle bir Sancar'la da ayrıca konuşacağız. Bu Wikileaks'le ilgili çıkan şeylerde dünya çapındaki rezaletleri yüz kızartıcı olayları ortaya çıkarıyor. Şu işkence, Essence işkence yapsak, di, yapsak diyen mi istersin bir Stratfor uzmanı? Wikileaks'in kurucusu Julian Essence'den dert yanıyor. Aşağılık herif buna waterboarding yapmak lazım deniyor falan diye konuşuyor. Karl Bildt, çok casus olarak adı geçiyor, Karl Rowan yakın arkadaşı oldu. O da Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği üyeliği için Türkiye'siz genişleme seçeneğini ortaya attı, ortaya çıkıyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine en çok destekleyen İsveç'in Dışişleri Bakanı, Türkiye'siz Avrupa için lobi yapmış meğerse. Sarkozy'de Türkiye konusundaki bir görüş ayrılığı yüzünden bir İsveç gezisini iptal etmiş şahane şeyler kirli çamaşırların dökülmesi yani dünyada bundan daha sıradan insanı daha çok keyfe düşürecek bir şey düşünemiyorum en azından benim gibi düşünenmiş ben de sıradan insan olarak kendimi nitelediğim zaman e, ki öyle oluyor Biraz beni keyife değil kedere e, düşürüyor diyebilirim bu gibi şeyler. Ey gazi bir önce bir keyif lan sonra çıkar çıkar acısı. <gülüyor> Hiç olmazsa hiçbir şey mi gerçek değil? <gülüyor> Duygusu ki galiba Hırvatistan'ın 2009'da değil. istifa eden başbakan Ivo Sanader der niye istifa etmiş? Bu sızma bilgilere göre istifa etmezsen aileni tek tek öldürürüz diye tehdit almış mafyadan onda. bu e, söylenti olarak vardı <gülüyor> ama doğruymuş evet. peki e, Stratfora e, konfederasyon ortağı adı altında bilgi aktaran Türk gazetelerine ne diyorsun sabah ve hürriyet daily news ...Türkiye'de kurumsal olarak istihbarat alışverişi yaptığı medya kuruluşları arasında. Yani gazeteci kendilerine Stratfor gazetecilik diyor. Ama bu dünyanın en saçma lafı olur. Gazetecilik yaptığını Stratfor diyecek olamayız. Diyemeyiz yani böyle bir şey. Information broker veya işte bilgi taciri. Bilgi taciri ve karanlık bilgi taciri aslında bir anlamda. Evet. Bilgiyi manipüle de ettiği çünkü açıkça ortaya çıkıyor. Ee, onunla ilgili çalışan e tabii, gazetelere gazete mi diyeceğiz peki? genelde manipülasyona da giriyor biliyorsunuz. Hani o e, işin evet. kazancı da oradan. Wikileaks derin postadan de şey çıkıyor. Turkish Daily News'dan da baya ayrıntılı. Mesela o zamanki yeni yönetmeni David Judson'la Stratfor'un patronu George Friedman arasında ayrıntılı konuşmalar ceryan ediyor. Türkiye'deki ortakları. Bunlar üzerinde de biraz durabiliriz. Ayrıca ile ilgili o kadar basit de değil mesele. Şimdi biraz senin de trajik dediğin yerlere de yavaş yavaş geliyor işte iş. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde gizli ...mühürlü, açığa çıkmamış bir iddianame hazırlanmış... ...Julian Assange hakkında. Bekliyorlar yani. Evet, hazırlayıp mühürlemişler. Avustralya'nın The Age adlı gazetesinde ekskluzif, özel haber olarak çıktı bu da. Ve Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı'na sormuşlar... ...efendim bu doğru mu diye... ...yorum yok demiş. Adam hakkında... ...bayağı ciddi bir... şey. ...Teksas'taki bu... ...stratejik forecasting yani... stratejik hava durumu mu... ...diyeceğiz buna? Stratejik... Öngörü. ...öngörü. Firması... ...kısaca Stratfor diye biliniyor. Biz yapamayız. Yorum yapma... ...durumunda değiliz demişler. Herhangi birinin... ...mühürlü bir iddianameyle... E, suçlanıp suçlanmadığı konusunda demişler Baya ilginç Ama açıkça yazılı Wikileaks belgelerinde e maillerinden birinde Eski casusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Eski casusu Fred Burton Baya wikileaks ilgili Evet elimizde Adalet Bakanlığından mühürlü bir şey var demiş Mesela e-mailinde İddianame Nasıl hoş değil mi? Evet. Yani işte kurulmuş topu bekliyorlar. Carl Bildt'den herhalde gelecek o orta. Veya artık bilmiyorum İsveç'ten. İsveç'te daha henüz suçlama yok. Fakat İngiltere şey yaparsa İsveç'e gönderecekler. Ve liberal sosyal demokrat ülke İsveç onu der, derdest edip Wikileaks'i bu açıkladığı için bazı istenmeyen bilgileri Amerika'ya postalayacak, belki de e, ömür boyu müebbet hapse mahkum edilecek. ömür Ağırlaştırılmış müebbet var mı orada bilmiyorum. Ömür boyu hapse ya da belki de idam da edilebileceği söyleniyor. Nasıl durum, dünya durumu? Spekülasyon demişken aslında petrol e, enerji şirketlerinin spekülasyon yaptığına dair bir e, şey çıkmış... Da, e, ...itiraz gelmiş... ...mahkeme reddetmiş onu... ...Amerika'da. Spekülasyon yapıldığını mı yoksa... ...davaya Hayır, bakma... Yani yetkili, ...yetkisizlik kararı mı? Oluyor? Hayır, spekülasyon olur demiş. Ha, Normaldir demiş. Ee, güzel, mahkemede. zaten... ...ABD'de de e, yüksek mahkemenin... ...zamanında çok bu şirketler konusundaki... E, ...tayin edici önemli kararlarından... ...bir tanesi de şirketlerin temel... E, ...hedefinin kar etmek olduğu... ...kamu yararı falan gözetmesi gibi bir hedefe olamayacağı yönde bir karar vermişti. Ve bunun üzerine biraz da tepetaklak gidildi orada. Evet. Ee, hayırlısı olsun diyelim. Yani e, bir de e, çiftçiler... E, ...Dirin'de bir itirazı var. Aynı bağlamda birçok haberi bir arada artık böyle tomar halinde vermeye çalışıyoruz bir takım çiftçiler Monsanto'yu dava etmek istemişler. Şundan dolayı çünkü. Monsanto tarım şirketi mi demek lazım bilmiyorum, bilmiyorum ama dünyanın tarım. en büyük işte tarım şirketlerinden bir tanesi endüstriyel. Evet genetik olarak değiştirilmiş organizması değiştirilmiş ürünler yaratıyor. Ve pazarlıyor. Tohumlar ve pazarlıyor ve Şöyle de bir yetkisi var. Daha doğrusu şöyle kullanıyor kanunları. Reddeden bu, bu tohumları kullanmayı reddeden çiftçilere uyarıyor. Bak bizim tohumları kullanırsan seni mahvederiz. Dava Kullanmazsan. Açıdır. Hayır. Yani kullanmayı reddedip sonradan biz tespit edersek kullandığını diyorlar. Hmm. Ve sonra ne oluyor? Tarlalarında birdenbire onlar mı boy gösteriyor Boy tohumu? gösteriyor tozlanma dolayısıyla. Polinasyon çünkü sınır tanımadığı için. Öyle hani e, ben tohumu buraya attım sadece burada çıkar durumu yok tabii yok, ki. Yok oluyor. Ve çiftçiler çok zarar görüyorlar. Çünkü Monsanto onları dava ediyor. Sen bizim patentli tohumumuzu yetiştirdin evet. diye. Ya ben istemedim reddettim demen yetmiyor mahkeme. Gördüğüm yerde ayıklıyorum demen yetmiyor. Yetmiyor Maaf da istemiyorum. Ee, yani sizin GDO tohumunuz benim e, ürünümü e, kirletiyor e, demekle de yetmiyor bu konuda. Batsın bu tohum denmeniz de yetmiyor. Dava ediliyoruz. İşte çiftçiler bunun için bu adaletsizliktir. Böyle şey olmaz. Monsanto'nun bize dava etme hakkını bu agri business diyorlar buna işte. Tarım Tam tarım şirketi demeye insan dili varmıyor aslında. Çok tarımla alakalı da değil. Evet neyse işte dev bir şirket. Tarım yapmıyor ama tarıma e, tohum falan gibi işte girdi. Yani eğer kontamine olursa, bulaşırsa kendilerine Monsanto'nun patentli ürünleri Monsanto'nun dava, dava etmesini önlemek üzere bir önleyici başvuruda bulunmuşlar mahkemeye New York'ta. Mahkeme ne demiş? Ne demiş? Yok sizin böyle bir itiraz hakkınız demiş. Şirket ee. haklıdır demiş. Ve davacılar, davacı, tarımcılar adına konuşan Daniel Ravitcher de bunun kadar hayal kırıklığı olacak bir karar da olamaz demiş. Ama alınmış karar ya Monsanto ya ölüm mü veya ya ölüm ya ölüm mü ikisini de söyleyebilirsin son derece aydınlatıcı iyi bir film var dinleyicilere de buradan tavsiye ederiz The World According to Monsanto adını taşıyor Monsanto'ya göre dünya diye çekilmiş bağımsız bir belgesel var orada çok fena da, değil orada çok daha iyi anlatıyor bu bütün meseleleri dünyanın durumu yani ama bütün bunları izah et, edecek bir anahtar da var elimde yeni bir araştırmada. Zenginler e, hırsı e, çok iyi buluyorlarmış zaten. O çıkmış ortaya. Çok iyi anlamadım bunu. Yani e, insanda olması gereken bir özellik hırs mı? Evet, en büyük özellik o ortaya çıkmış. Yani biraz nereye yönlendiğiyle de alakalı Üst olur. Üst sınıflar biraz. çok daha kolay yalan söyleyip, zenginler çok daha yalan söyleyip aldatmaya müsaitlermiş. Bu büyük bir araştırma sonucunda ortaya çıkmış. Hırs iyidir diye Bu konuyla varmış. ilgili e, kimin olduğunu tam hatırlayamayacağım ama e, çok haksızlık yapmamak lazım. E, Slavoj Zizek'ti galiba. Onun bir yazısı vardı. E, yani bu sistemin zaten insanları bu şekilde davranmaya ittiğini, sıkıştırdığını e, söyleyen, vurgulayan bir yazıydı. Hani e, öyle bir sınıfsallık e, ve arada çizgi çizerken de şey olmak lazım biraz daha belki... E, bir araştırma. Evet evet. araştırma hani bağlamından çok çıktığı zaman farklı bir <gülüyor> yoruma gidebilir. Evet bakarız. Yani Science dergisinde gayet etraflı bir şey çıkmış. Yani üst sınıfların şeyinin Berkeley'deki California Üniversitesi'de yürütmüş psikologlar bunu. Ve bayağı hırs çok iyidir. Kar çok iyidir. Aldatma, dolandırma da bundan dolayı müsaittir demişler. Bu arada şeyin de süresi geçti onu da söyleyelim ve kapatalım. Şırnak'ın Iğdere ilçesine bağlı Roboski köyünde Türk ordusu tarafından öldürülen 19'u çocuk 34 kişinin aileleri ödenecek tazminat için başvuruda bulunmadılar. Bulunma süresi bitmiş. 60 günlük süre dolmuş. Uzatılacakmış ama. Vali uzatalım demişler. Tazminatlarını almaları konusundaki girişimleri köylülerce kabul edilmeyince uzatılmış. Ama o köylüler failler tespit edilip cezalandırılıncaya kadar devletten tazminat talebinde bulunmayacaklarını ve reddedeceklerini her türlü talebi verilme talebini söylemişler. Evet şimdilik bu kadar haberle. Evet. Açık Gaste. Vesme Each time I cling to a kiss I hear music divine Bessame mutual Hold me, my darling And say that you'll always My, this joy is something new. My arms enfolding you, never knew this thrill before. Who ever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore, dear. Lord. If you should leave me Each little dream would take wings And my life would be through Vesame mucho Love me forever And make all my dreams come true Besame, besame mucho Each time I cling to your kiss I hear music to My darling and say that you'll always be mine this joy is something new my arms unfolding you never knew this thrill before whoever thought i'd be holding you close to me whispering it's you i adore my dearest one if you should leave me ...little dream would take wings... ...and my life would be through. ...love me forever... ...and say that you'll always be mine... bir standart... ...1940'lardan kalma bir parçaya döndük... Tam soul volumes başlayıp 1990'lar 2000'lerin müziğinden 40'lara 60-70 yıllık bir zaman tünelinde geçtik. Bu sefer de Jimmy Dorsey, James Dorsey asıl ama Jimmy Dorsey diye biliniyor herkes tarafından. Amerikalık larnetçi, saksafoncu, trompetçi, bütün nefesleri çalıyor, besteci ve büyük big band denilen büyük orkestra Swing döneminin özellikle Önemli Simalarından biri Caz ve pop standartları Besteleri de var Burada Jimmy Dorsey'in orkestrasına e, Solist olarak Bob Eberle Ve Kete Cullen'ın da Solistliğinde Bir besame mucho Yorumu dinledik ve devam ettik Saat 8.39 Açık Radyo 94.9 Ve Açık Gazete bu kol bacak meselesinde bir şey daha söyleyelim ve öyle terk edelim. Günlerdir devam ediyor bu tuhaf ve feci durum. İnsanlara tamamen bir umut vaat ederek meta muamelesi yapılıyor ve sonunda bir takım hastanelerin ve doktorların Hırslarının sonucu olduğu anlaşılıyor. Şimdi bugünkü Milliyet Gazetesi'nde de ölen öldü komisyon toplanıyor başlıklı bir haber var. Dünyada çift kol ve çift bacak nakli yapılan ilk hasta Şevket Çavdar'ın ölümünün ardından Hacettepe Üniversitesi'ndeki operasyon hem Sağlık Bakanlığı hem de Türk Tabipleri Birliği tarafından incelemeye alınıyormuş. Ayrıca kompozit doku nakli bilim komisyonu da bugün toplanacak. Bundan önce toplanmamış böyle bir olayda. Dünyada ilk defa yapılacak bir şeydi. Kritik nakillerden önce toplanmıyormuş zaten. Şimdi toplanıyormuş. Şimdi burada başlı başına zaten nefes kesici bir kepazelik olayı bu. Ama biraz geç kalmamışlar mı diye de Orada sorulabilir. Orada sabah sabah hani biraz... Ee... ...hiç bunaltıcı olabilir ama... E, ...hani bu... E, ...nakledilen e, organların... ...taşınması görüntüleri falan da çıkmıştı... ...yani tamamen şeyden uzak... E, ...böyle bir... E, ...kolilerden, patlak kolilerden yere... ...düşürülen... O, koli, e, ...torbalar organ paketleri, falan... Evet. ...yani e, korkunç bir... E, ...durumdu... ...hani hakikaten insan... E, ...biraz biz bize benzeriz... E, ...sözünü hatırlıyordu orada ama... E, yani bir şey demedik. İşte Bütün hasta hakları miydik? vesaire evet. e, gibi şeyleri gözeterek e, şimdi hasta öldü. Evet ama kol ve bacaklar yaşıyor diye de karikatürü çakmış zaten Tanrı Ağabey'da tabii. Evet ee, şey var şimdi Milliyet Gazetesi'nde de bu haber çıkıyor gayet. Ha, ölen öldü komisyon toplanıyor Olumlu. diye böyle şey üstelik eleştirel bir şey ama aynı Milliyet Gazetesi. Aynen. 25 Şubat Cumartesi tarihli nüshasında sür manşete çektiği bu Türklerde fazla oluyor. Cart, e, yani ilk birinci sayfaya Türk yazacağız diye bu kadar böyle bir kuralınız varsa her iki günden birinde veya üç günde ben inanıyorum hakikaten herhalde böyle bir kuralları var gazetelerin bu gazetelerinizden iki üç günden birinde mutlaka bir e, Türk öven haber geçirmek durumundasınız birinci sayfada. Hayır burada onun ötesinde de... ...milliyetçiliğin ötesinde de başka bir şey var. Burada işte operasyonu yapacak... ...Hacettepe Üniversitesi'nde... ...dünyanın 6. tam yüz nakli... ...ve ilk çift kol ve bacak nakli yapıldı diye... ...doktorun da... ...dünyada yapılmamış bir operasyona imza atan... ...doçent Serdar Nasır... ...yaptığı cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla... ...tanınıyordu diye... ...Gülen Sırtan bir fotoğrafını da koyuyor. Yani böyle bir... E, ...hani... Sen biraz önce yiyecek falanla karıştırıp şey yaptın ya hırs vaziyetini zenginlerin ve daha çok zengin olmak isteyenlerin. Hani bilmiyorum hangisi daha doğru bu araştırmayı bir daha sonra. Başka bir araştırma daha vardı. Şimdi hatırlayamıyorum onu. George Monbiot bunu da Guardian'da yazmıştı. Onu da vermiştik aslında 5-6 ay önce. Orada da şeydi e, yani üst düzey yöneticilerde işte bu şirket CEO'larında falan filan e, makbul görünen aranan özelliklerin e, aslında psikopatlarda olan e, tanımlayıcı teşhis koymak için kullanılan özellikler e, olduğuna dair bir çoğunun onlarla örtüştüğüne dair. O da tamamen bilimsel bir rapordu. E, bir, evet bilimsel bir araştırmaydı. Hani e, bu gibi araştırmalar oluyor da hani buradan genellemelere var olmak <gülüyor> lazım. evet. Gene de ama tam yeri de gelmişken araştırmayı da söyleyebileyim dedim. Yani hırsın son derece erdemli, önemli bir nitelik olduğunu, bir erdem olduğunu söylüyormuş. Üst sınıflardaki zengin insanlar filan. Şimdi geçelim başka bir... Ya hırs... E... Bilmiyorum ben, hani belki de nasıl... E... ...yerleşik olduğuyla, nasıl gittiğiyle alakalı bir şeydir ama... ...bu özel durumda biraz da e, hani toplumsal bir hezeyan halinde de... E, ...bunu desteklendiğini de gördük yani. Hani e, o birkaç doktor durumu değil... ...işte o ilk e, Antalya'da yapılan nakil operasyonundan başlayarak... ...işte birinci sayfada böyle bir furya başladı biliyorsunuz. Tüm toplumun ilgisi buraya döndü ve bunun üzerinden gitti mesele. E, şimdi hani böyle bir e, felaketle sonuçlandıktan sonra bu durum... Çevir kazı yanmasın durumları Evet biraz hani bağışıklık sistemi gibi etrafını Örüp de dışarı atmak durumu olmasın hani Toplumun e, ortak hezeyanının Sonucu idi bu biraz da Evet. tıp dünyası ve kamuoyu Gururla izlenen organ naklinin Ölümle sonuçlanmasının şokunda Bu da akşam gazetesinin Verişi Şevket niye öldü ee, evet. Neyse sabah sabah daha fazla Mide bulandırmayalım diyeceğim <gülüyor> Mümkün olmayabilir. Suriye'ye geçmediği son derece önemli bazı şeyler var. Evet Suriye'de e, Humus kentinde e, kuşatma altındaki işte bu geçen hafta ölen gazeteciler Remy Oştik ve Marie Corbin ile beraber yaralanan iki e, ayrı gazeteci daha vardı. Biri Sunday Times'in e, fotoğrafçısı Paul Conroy. Diğeri de e, Edit Buvie eee Fransız gazetecileronun evet. muhabiri o da Edit Buvie bir kadın. E, bu gazeteciler geçtiğimiz hafta e, yaralı olduklarını ve e, tıbbi e, yardım alabilmeleri için yani müdahalede bulunabilmesi için oradan çıkartılmaları gerektiğini söylemişlerdi ve izin verilmesi çağrısında bulunmuşlar. Yani buradan bizi çıkartın demişlerdi dünyaya. E, bu bu yani en azından Esat bağlı güçlerin böyle bir şeye izin vermediğini biliyoruz. İşte diplomatik görüşmeler oluyor dendi. İşte bir çözüme çok yakın dendi vesaire. Sonrasında dün haberler sızmaya başladı. Haber ajanslarına düşmeye başladı. edit Buye ve Paul Conroy çıkartıldı diye. Hatta Sarkozy açıklama yaptı. Lübnan'a kaçırıldı Suriye'den diye. Ama daha sonra öyle olmadığı ortaya ve çıktı. Ve geri çekmiş açıklamasını da zaten Nicolas Sarkozy'de. Evet. Çünkü bu gazetecileri çıkartmaya çalışan konvoy e, bombalanmış. Topçu ateşiyle hatta kalanmış. bombalanmanın da ötesinde pusuya düşürülmüş. Öyle de haberler var yani. 13 kişinin öldüğü söyleniyor ilk evet. e, şeylere göre. E, 13 ölmüş aktivistin evet. öldüğü yani, söyleniyor. Ben bir de video e, koymuştu ona da bak kısaca bakmaz olaydım dedirtecek nitelikte. Guardian gazetesinde yani ortada Kandan başka bir şey görmek pek mümkün olmuyor maalesef. Neticede Paul Conroy Lübnan'a e, kaçılmış yani, e, sağ bir evet. şekilde. Edit bu yeni nakibeti şu anda bilinmiyor. Evet, Onu evet söyleyelim. An, 13 aktiviste en az e, hayatını kaybetmiş bu o, olay sırasında. Suriye'de günde e, 100 kişinin öldüğüne dair raporlar geliyor. E, bunların birçoğu kadın evet, ve çocuk. Günde 100 kişi tabi akıl almaz bir şey. Yani ve e, toplam ölenlerinde 7500'e aştı söyleniyor. Evet ve en büyük Birleşmiş Milletler'in açıklaması var evet bir toparlama yapmışlar toparlak rakam iyice 7500'ün üzerine çıktı söyleniyor ama dünyada seyrediyor ve seyretmeye de devam edecek gibi görünüyor çünkü başarsadın. Veşşar El Esad'ın Durumu Ordusu da kuvvetli Ve destek de Görüyor Rusya ve Çin'den de Yani öyle kolay kolay evet, Kurtarabilecek e, gibi değil Daha yeni referandum yaptı %89 nokta yani. Bilmem kaç oy aldığını söyledi bütün. O dünyanın... referandum sonuçları gerçekten çok ıı, güvenilir olduğu herhalde söylenemez çünkü Hiç kimse inanmıyor ama insanların oy vermeye zorlandığı söyleniyor kimliklerine el konularak ee, buna rağmen katılımın çok düşük olduğu ıı, haberleri geliyor ama ıı, şey var tabii ki yani demir yumruğunu ıı, sıkmış durumda işte bu diktatörlerin biraz o yumruğu gevşettikleri zaman gittikleri dersini çıkartmış olacak sıkmaya da devam ediyor. Bu sırada olan da Suriye'ye oluyor. dünyada evet, sizin dediğiniz gibi seyrediyor. Evet. Gazeteciler de devam ediyorlar. Cesur ve çok... Asıl o gazetecileri, yaralı gazetecileri oradan çıkartmaya e, çalışan ve e, bu uğurda... aktiviste hayatlarını kaybeden aktivistler. Yani gerçek bir trajedi de ceryani diyor. Evet. Suriye İnsan Hakları Gözlem Heyeti Salı günü 16 kişinin Öldüğünü söylemiş en az Humus'ta Ve 84 Yani bütün Suriye'de 122 kişi sadece Salı günü ölmüş Burada verilen rakamlar Doğru ise eğer Gerçekten komşuda Durum berbat aslında Irak'ta da patlamalar çatlamalar müthiş şeyler devam ediyor o komşuda da durum hiç iyiye gitmiyor etnik ve dini gruplar arasındaki çatışma da çözülmüş değil ve artarak gidiyor batıda da Yunanistan'daki durumun neler olduğunu da Öbür komşumuzda da, batı komşumuzda da neler olduğunu apaçık ortaya koyan bildiriler de vardı. Dün onları da kısmen okuma fırsatımız olmuştu hatırlayacaksınız. Yani bütün orta halli denilen vatandaşların tümü neredeyse artık yoksulluk sınırının altına düşmüş. intiharlar çocuklarını bakamadıkları için başkalarına verenler, delirenler. Ve işsizlerden oluşan bir yıkım tablosu da orada. Ama F-35'ler alınacak değil mi? Devam ediyor. Bir trilyonluk bir fiyatı var F-35 uçaklarının, Stealth uçaklarının ve devam ediyormuş. Herkes Türkiye'de dahil olmak. Biz de 15-16 tane alıyorduk değil mi Türkiye olarak? Açık radyo olarak da bir tane girmiş taksitle. Evet bekliyoruz. 2800 senesine taksitleri bitiyor. Amerika Birleşik Devleti'de Malatya'ya asker yerleştirmeye başlamış. 7. Ordu Komutanı Kor General Mark Hertling radar savunma üstüne asker yerleştirmeye başladıklarını söyleyince ilk kez resmi bir ağızdan kalkanın faaliyete geçtiğinde te teyit etmiş olduk. Düşman kim? Kime karşı bu kalkan? Uzaylara karşı mı? Amerika'ya göre İran. İran Türkiye'nin düşmanı mı? Ben komşusu biliyordum. Valla bilemiyorum. <gülüyor> Sanırım düşünmeye devam et. Aslında bizde deprem. Ama cevap garantisi vermiyorum yani deprem <gülüyor> köşesinden sonra. Ben de bekleyeceğimi garanti ederim. Peki. <gülüyor> Van Depremi Günlüğü Günaydın. Bugün 29 Şubat Çarşamba Van Erciş Depreminin 129. Van Ecemit Depreminin 112. günündeyiz. Bugün Van Depremi Günlüğü'nde Van Ekonomi Konseyi'nin deprem sonrası çalışmalarını konuşacağız. Van Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı ve Van Ticaret Borsası Başkanı Feridun Urak konuğumuz. Feridun Bey günaydın. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Geçen hafta gerçekleşen kent konseyinde önergelerinizden bahsetmiştiniz Van'daki. Hem evet. bakanlıklar seviyesinde çalıştığınızı biliyoruz, hem de şehrin ekonomik hayata geri dönebilmesi için çeşitli çalışmalar yaptığınızı biliyoruz. Son durumu evet. bize biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz bu aralar? Evet efendim, sizlerin de çok yakından bildiği ve takip ettiği gibi, Arda arda yaşanan iki yıkıcı depremden sonra gerçekten Van'da hayat durdu denebilir. Şimdi yeniden eski günlere dönmenin çabası içindeyiz. Bu arada tabii teşekkürler Türkiye diye bir sloganımız var. Ben de bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Bu zor dönemde gerçekten hep yanımızda olduğu bütün Türkiye'ye elinden gelen desteği verdi. Şu anda neler yapıyoruz? Tabii. Bu depremde depremin en önemli tarafı ve bütün Türkiye'nin bence ders çıkarması gereken tarafı şuydu. Biz, bizim yaşam planımızda yoktu. Hiçbir hazırlığımız yoktu. Ne halkın yaşam planında vardı, ne idare edenlerin, ne kamunun, ne yerel yönetimin. Dolayısıyla sonuçlar çok ağır oldu. Bundan dolayı bütün Türkiye'nin yaşam planına depremi koyması şarttır diye düşünüyorum. Neler yapıyoruz? Şu anda ekonomi konseyinden e, söz ettiniz. Van'daki meslek kuruluşlarının bir arada olduğu bir konsey. Tabii sizlerin de çok iyi bildiği gibi e, Van'ın eski günlerine dönebilmesi için e, ekonominin çarpanın dönmesi şart. E, depremde 2500'e yakın iş yeri hasar gördü. Çok büyük bir rakam bu. E, bunların e, yeniden ekonomiye e, kazandırılması çabası içindeyiz. Kent konseyinin son toplantısında çeşitli önergelerimiz oldu sözden ettiğiniz gibi. Bunlardan bir tanesi yeni yapılacak bir imar planı var. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Vav Belediyesi'nin imzalamış olduğu bir protokol çerçevesinde yeni bir imar planı yapılacak. Bu imar planının sağlıklı olabilmesi için toplumun bütün kesimlerinin temsil edildiği bir komisyon oluşturulmasını istedik. İmar izleme ve denetleme komisyonu. Şehri yeniden görülüyor. planlayacaklar aslında değil mi? Doğru. Evet efendim. Evet efendim yeniden planlanacak. Bu biraz zaman da alacak ama yeniden planlanması da güzel olacak diye inanıyorum, düşünüyorum. Ama bu planlamada toplumun bütün kesimleri söz sahibi olmalıdır. Bundan dolayı müellifi izleme ve denetleme komisyonu kurulmasını teklif ettik. Bu komisyon kurul, kurul, bu teklifimiz kabul gördü. Bunun yanı sıra e, sizlerinde yine bildiği gibi hükümetin önümüzdeki yerel seçimleri takip eden e, 13 büyük şehir e, belediyesi e, planı vardı, programı vardı. Bunlardan biri Van'dır. Biz e, hükümetimizden e, bu büyük şehir ilanının öne çekilmesini e, talep ediyoruz. Bunun bir Sakarya örneği vardır. Sakarya depreminden sonra Sakarya. Hemen e, şehir ilan edildi Büyükşe çok Büyük Büyükşehir ilan ha, Evet onu soracağım Büyükşehir ilan edilince Sorunların daha kolay çözülebileceğini Düşünüyor musunuz? Tabii ki efendim çünkü bu depremle birlikte Zaten yetersiz olan altyapı kanalizasyon Su gibi şebekeler maalesef Onlar da hasar gördü Büyükşehir olması halinde e, Belediye gelirleri bir anda Sekiz katına Belki daha da fazlaya Yükselmiş olacak Tabii, e, Bu onarımlar yenilemeler de e, parayla ilgilidir, e, finansla ilgilidir. Böyle bir avantajı olacak. Bundan dolayı büyükşehir belediyesi olmayı hükümetimizden öne alınması e, talebimiz oldu. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Yine e, şu anda Van'da e, çadır kentler, konteyner kentler var. E, buraya sağlanan elektrik enerjisinin bedelini AFAD ödemektedir. Ee, dönüp bu taraftan baktığınız zaman e, depremden sonra Van Belediyesi de müthiş bir gelir kaybına uğradı. Hiçbir geliri yok şu anda. Ee, vatandaşın kullandığı su parasının da AFAD tarafından ödenmesini e, talep ettik. Bunu takip edeceğiz. Belediyeye yani e, TEDAŞ'a e, nasıl AFAD kullanıldığı parasını ödüyorsa Kullanılan suyun parasını da belediyeye ödemesini talep ediyoruz. Ki zaten Feridun Bey bizim takip edebildiğimiz kadarıyla AFAD elektrik parasını ödüyor ama oradaki elektrik dağıtım şirketi yeterince iyi bir hizmet veremiyor bildiğimiz kadarıyla sürekli kesintilerden söz ediliyor. Bu da doğru efendim. Zaten Van'da elektrik şebekesinde sorun var. Bu yıllardan beri süre gelen bir sorun. Maalesef bugüne kadar çözülmedi. Yani yıllardan beri dediğim 1992'den beri Van'da bir elektrik sorunu var. Bu elektrik sorununun iletimden mi, dağıtımdan mı kaynaklandığını doğrusu isterseniz hiç kimse henüz tespit edemedi. Çünkü araştırdığımız zaman dağıtım e, e, kurumu iletime, ilet, problemi iletimden kaynaklandığını, iletim kurumu da hayır bizde hiçbir sorun yok, problem dağıtımdan kaynaklanmıyor söylenen söylenen. aradan 20 yıl geçti. Bunlar bütün dertlumlar bu depremden bağımsız tabii, zaten böyle bir mesele var şehirde yani. Evet, evet aynen öyle. Bu depremle birlikte kış mevsiminin olması sorunu daha da ağırlaştırdı. Peki iki şey soracağım size. Birincisi Buyurun. Çalışma Bakanlığı'na Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bir başvurunuz olduğunu biliyorum. Bir de evet. bankalarla ilgili bir derdiniz olduğunu biliyorum. Evet efendim. Şimdi bakanlığa SSK primlerinin ödenmesini, bir yıl ötelenmesini, Talep etmiştik. Daha doğrusu bir yıl alınmamasını talep etmiştik ama bu talebimiz bir yıl ötelenmesi şeklinde karşılandı. Dolayısıyla borç yazıldı değil mi? Bu bu demek. Tabii borç duruyor ama bir yıl sonra e, özenecek. E, diğer taraftan 6111 sayılı e, gelir vergisi kanunuyla yapılan, yeniden yapılandırma e, vardı. Bunun da ötelenmesini talep etmiştik Maliye Bakanlığımızdan. Bu da ötelendi. Bankalara gelince tabi e, COSGEB'in sağladığı çok önemli bir e, destek var 30 bin lira ve 100 bin lira şeklinde bir kredi var Bu kredi sıfır faizli olup 12 ay ödemesiz 24 ay taksitler halinde geri alınacak bir e, kredidir Bu kredilerin kullandırılmasında bankalar maalesef e, istenilen performansı göstermediler ee, biz de, e, Buradan kastımız biraz olarak, isteksiz davranıp aslında e, vermediler kredileri değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Biz de iki hafta önce e, ekonomik konseyi olarak COSCEP'le e, sözleşme imzalayan 13 bankaya bir mektup yazdık. E, biraz daha gayret göstermelerini istedik, duyarlı olmalarını istedik. E, mektup yazdığımızda e, kredi başvurularının %5'i kullandırılmıştı. Dün itibariyle bu %23'lere çıkmış durumda. Yeterli mi değil, kaynağın tamamının kullandırılması halinde bu belki 400 milyon lira civarında bir kaynağın bana gelmesi demektir. Ama şu anda maalesef dörtte biri civarında bir kullanım gerçekleşti. Bu girişimlerimiz sonucunda öncelerde çok daha maalesef. E, i̇steksiz davranıyorlardı bankalar. Feridun Bey, Ekonomi Konseyi Dönem Başkanı olarak çok zorlu bir döneme denk gelmiş dönem başkanlığınız. Biz, biz zaman zaman sizi tekrar arayıp son gelişmeleri öğrenmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ben size teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. E, kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Van Depremi Günlüğü Açık Gazete Meo Mitat Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugün çok değişik bir şey konuşalım ve ırkçılık ve nefretten bahsedelim. <gülüyor> çok değişik oldu <gülüyor> aslında her zaman karşımızda olan bana göre Türkiye'nin en derin e, gerçekliklerinden biri bu evet ee, şakası bile iyi ki kaçmadı pardon <gülüyor> evet aynen öyle <gülüyor> evet yani bu şimdi başbakanın açıklamalarına da biraz daha bakınca daha da e, vaziyetin vahameti büsbütün ortaya çıkıyor gibi. Çünkü buna marjinal ve bu olup bir münferit. münferit ve marjinal demek çok insanı düşündürüyor yani geleceğe ilişkin olarak. Evet efendim bazı kelimeler Türkiye'de gerçekten uğursuz, uğursuz kelimeler diye e, e, kodlanmalı. Bunlardan bir tanesi münferit kelimesi. Hakikaten uğursuz bir kelime. Çünkü yani ne zaman bu kelimeyi duysak Devletin yaygın bir pratiğinin önünü üstünü örtme gibi bir niyetin bilinçli ya da bilinçsiz, böyle yumuşatalım isterseniz, bilinçli ya da bilinçsiz gerçekleştirildiğini, yapıldığını tahmin etmemiz, görmemiz zor değil. Ben tabii bunun ferit kilimesini devlet yetkililerinin ağzından en çok işkence iddiaları karşısında duymayı duymaya alışmıştım. Öyle öğrenmiştik çoğumuz aslında ne zaman bir işkence bir iddiası ortaya atılsa e, Münferit hemen, bir olay Münferit bir olay ki bu Münferit kelimesinin de e, en fazla ağzına yapıştığı e, devlet ricali e, adamı Demirel'de hatırlarsınız yani polisin yaptığı işler için Münferitler ve için hatta bu Münferit olayları ...kabartmayın, el, polisin elini soğutmayın... görevi vazife yapmaktan alıp koymayın falan gibi derdi. Evet yani bir anlamda çok doğru... ...bence söylediğin şey çok önemli daha doğrusu doğru olmanın ötesinde şey yeni konuş gibi yani George Orwell'in yeni konuşu gibi evet. aslında münferit bambaşka bir şey ifade ediyor <gülüyor> pek çok kelime gibi Türkçe'de evet. e, devlet ve siyasi devlet yönetimleri siyasette kullanılan pek çok kelime gibi işte o yeni konuşun kelimelerini tersine çevirin ne zaman barış savaş kastedilir falan. Hani orada bir bölüm var zaten. Bir evet. paragraf var. Orhun'un 1984'ünde. Evet. Bizde de böyle bir e, şeye ihtiyaç var galiba. Böyle bir sözlüğe ihtiyaç var. E, de, devlet de, deyimleri sözlüğü mi desek falan bir şeyler. Yani böyle bir e, sözlüğe ihtiyaç var. Gerçi hani bu e, deşifre edilmesi zor kodlar değil. Çünkü çok zekice değil bir Ayrıca e, kullanıla kullanıla fazlaca yıpranmış, fazlaca açığa çıkmış e, kelimeler bunlar Şaşırtıcı olan hani bu dili mesela Erdoğan'ın da aynı şekilde kullanabiliyor olması. Niye şaşırtıcı? Çünkü dönüp baktığımızda e, şöyle biraz geriye, çok geriye değil aslında. Dün bu yazıyı yazdığım gün e, 28 Şubat'tı ve 28 Şubat'ta ee, neler olduğunu e, işte en çok en iyi bilmesi gerekenlerin başında İslami kesim geliyor. Çünkü hani 28 Şubat bana göre İslami kesimi sadece İslami kesimi hedef falan bir hareket değildir elbette. Ben bütün darbeler gibi 28 Şubat'ın da topluma karşı yapılmış bir mühendislik operasyonu sindirme bastırma baskı e, operasyonu olduğunu bir ee, darbe olduğunuz elbette düşünüyorum. öyle ee, Öyledir benim için. Ama e, her darbe e, belli kesimleri biraz daha özel olarak hedefe koyar. Ee, İslamcılar 28 Şubat'ın özel olarak hedefindeydi. Ve bu dille çok fazla iç içe oldular. Bu dil onları e, acıtmak için e, kullanılan... E, e, dildi daha doğrusu a, bu sefer kendilerine yönelmiş açıkça canlarını kastetmiş bir jar, jargon var karşımızda. Şimdi böyle bir dili e, e, mesela e, Erdoğan'ın kullanıyor olması bu kadar rahat kullanıyor olması da bu nedenle manidar geliyor bana. Şimdi Abdülmün deyince ne oluyor? Şimdi bugün e, Radikal'de bir haber var okudunuz mu bilmiyorum. Ee, okudunuz herhalde değil mi? Bu ee, hocanın ile ilgili. Hangisi? Şu e, bu, hocanın mitingini genç artsızlar ha, sabote. Evet. evet. Bak, bu polis Manipülatif haberidir. bir şey değil mi? Ee, polis haberidir. Tipik polis haberidir. Evet. Yani yaşımız ve tecrübemiz buna el veriyor. Artık e, okul okumaz bu haber kimden geldi? Bu bir aklama haberidir mitingi atlama haberidir. Ve evet. Radikal Özel diye vermişler ama Genç Atsızlar adlı milliyetçi grubun sabote ettiği ortaya çıktı şeklinde. Buyurun. Net bir ifade de kullanıyor. Gene Aynen. bir Orwell'e evet. yeni konuş. Aynen öyle. Yani bu, bu haber böyle mi verilir? Radikal 2 gün 3 gündür son derece başarılı bir habercilik pratiği sergiliyor. Hatta en iyisini yaptı evet. hocalı konusunda. Tabii evet. ki. Yani en iyisini radikal yaptı. Yaptığı da zaten gayet iyiydi. Evet. Yani sadece kıyaslayarak demiyorum. Gazetecilik olarak da baktığımızda bu olayın örtülmesinin önünü kestiği güzel bir dil ayrıntılı araştırmayla hazırlanmış haberdi. Haberler yaptı. Evet, Birçok yazı da vardı ve Pınar Öğünç'ün çünkü mesela fevkalade ayrıntıya inerek olayı açığa çıkaran bir yazıydı. Evet. Hangisi? Pınar Öğünç'ün yazı. Ha, Pınar Öğünç'ün de öyle Başka... yorum sayfasında yayınlanan... Nalcı'nın yazısı da evet, öyle diyebilirim de Yani başarılıydı evet. gerçekten. Birçok boyutunu verdi. Şimdi ortada devlet parmağının değdiği mitingler bir defa beni ürpertir gerçekten. Yani devletler miting organizasyonlarının içine bir şekilde... Giriyorlarsa e, beni ürpertiyor neden e, şeyi hatırlatıyor işte otoyter tutoyter sistemleri. Keşke bugün 1984'te başlasaydık daha doğrusu e, bunu peşiyle düşünseydik ve programın başlığını böyle koysaydık. Evet. Ve Çünkü orada da biliyorsunuz yani bütün bunlar ayrı anlatılıyor. Şimdi devlet ya da işte otorite eğer işin içindeyse bu e, seferber etmek için, kendi ideolojisine ve uygulamalarına destek sağlamak için yapar bunu. Mitingleri e, ya da insanları e, kitleler halinde organize eder, ee, şu totaliter sistemlerdeki kutlama törenleri de bunların bir versiyonudur insanların on binlerce kişinin askerler gibi e, hani tek e, görüntü oluşturacak bir şekilde bir araya getirilmeleri ya da eski Söyletler Birliği'nde 1 Mayıs kutlamaları falan yani e, ve en dehşet verici olanlarınız öyle tabi e, Nazi e, Almanyası'nda e, kitlelerin meydanlarda olması rejimin şanıydı en büyük e, dayanaklarından desteklerinden biriydi o nedenle eğer e, işin içinde resmi kuruluşlar e, iktidar e, odakları otoriteleri varsa bir mitingin organizasyonunda ben bunları hatırlarım öncelikle ve biraz e, biraz değil benimim aslında ne olacağı konusunda fazla bir e, tereddüdüm benim yok çünkü hazırlık e, sürecinde e, hani, izleme imkanı da bulmuştum, e, başkaları da izlemiştir belki. Epostalar da geldi, mailer de geldi. Evet. E, hani e, mesela benim Frant yazımdan sonra geldi, daha haftalar önce. Yani bu Hıran davasının kararından sonra geldi. Bu kadar yapıyorsunuz da hocalık işte Taksim'e gelecek misiniz bakalım mealinde. Ya da buna benzer şimdi öyle hani şeyine gerek yok, ekonomine gerek yok bu maillerin. Başka mailler de geldi. Yani belli ki sadece bir grup sadece işte genç atsızlar da bilmem başka gruplar da var bir adı bu haberde. Sanki bütün bu işleri bir küçücük grup yapmış gibi. Hayır bu bir ruh, ruh hali meselesidir. Kaldı ki e, bunun ötesinde e, bakmayı denedik işte yazıda da öyle yapmaya çalıştım. E, bunun bir işlevi vardır bu mitingin. Niye devlet içindedir bunun? Neden Ermeni e, e, toplumuna yönelik ırkçı, nefret e, içeren bir söylemle e, bu kadar kolay haşirleşir olabiliyor oradaki topluluk? Yani orada bu, bu sloganlara itiraz ederek kaç kişi var Allah aşkına? Ee, bu, bu mitingin hazırlanma havası, bu mitingin yapılma gayesi düşünüldüğünde Mehmet Bekaroğlu gibi niyetli insanlar hani hakikaten katliamı anmak için, hakikaten o acıyı paylaşmak için gitmiş olabilirler. Ama e, sonuçta oraya gidenlerin büyük bir kısmının Böyle bir nefret söylemiyle aralarında herhangi bir sorun olmadığını kolaylıkla varsayabiliriz. Çünkü böyle hazırlanmış bu mitik. E, şu Eğer içinde devlet görevlileri olmasa, devlet parmağı olmasa diyelim, iki tane devlet parmağı. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Azerbaycan Devleti'nin bu işin içinde parmağı olduğu açık. Yani Azerbaycan'ın baştan sona finanse ettiği de artık. Dizlenmiyor. Baştan sonra olmasa da büyük ölçüde Azerbaycan tarafından finanse edildi. Ee, muhtemelen bütünüyle yani e, mesela e, Azerbaycan so sosyist e, Azerbaycan evet. sosyistler grubunun açıklamasında en az 2 milyon dolar harcandı. Hatta e, şeyin kızının e, Aliyeva, Aliyeva e, e, evet hı. Leyla Aliyeva'nın da bu komitenin, bunları düzenleme komitesinin başında harcamaları, bütçeleri falan yapan kişinin de o olduğunu açıkladılar mesela. Evet, şimdi şöyle bakalım, birinci, birinci sorun şudur, devletlerin eliyle bir miting organize ediliyor ve belli bir politik amaç için yapılıyor, hiç şüphesiz. Yani şey anma değildir burada asıl amaç görülüyor. Çünkü 20 yıl önce yapıldı Hoca Ali katliamı ve o 20 yıldır da herhangi bir anma böyle bir tören böyle bir protesto yapıldığına korunmadı olunmadı. Evet. İlk defa yapılıyor. Demek ki öyle hakikaten içlerine çok işlemiş bir acı sürekli hatırlatılması gereken bir vahşet gibi Almıyorlar diyelim. En azından böyle kalmamış ee, içlerinde böyle bir yeriyo. E şimdi 20. yılda 20. yılda e, böyle bir büyük bir miting organizasyona girişmelerin e, bir politik amacı olduğu belli. Politik amaç da e, Ermeni e, toplumunun e, daha doğrusu şöyle diyelim, özellikle diasporada e, dünyanın her yerinde 2015'e yönelik. Çok ciddi hazırlıklar var. Bunu başka programlarımızda da konuştuk sizinle. İnkar politikalarına karşı bir tepki ve soykırım soykırımın kabul edilmesi için kampanyalar. Bugünden başlamıştık. Bunlara e, bu tür bir mitingle mi karşılık verecek Türkiye diye düşündüğümüzde hakikaten dehşete kapılmamak mümkün değil. Evet. Yani e, yazıda da belirttim aslında böyle yaptığınızda inkar yoluyla itiraf etmiş oluyorsunuz. Size burada bir e, kızımla yaşadığımız bir e, olayı anlatayım yani. Ee, hı hı. okulda yaşadığı bir olay ee, Dicle sanırım 7. sınıftaydı yani 2 sene önceydi ya da geçen sene miydi, tam hatırlamıyorum ee, bir gün çok üzgün geldi ee, sonra işte ne oldu falan diye sorduk, konuştuk anlat öğretmeni bu Birinci Dünya Savaşı'nı tarih dersinde anlatırken Ermenilerden de sözü biliyor ve Ermenilerle ilgili e, küfür kelimesi kullanıyor bu yalancı, işte şimdi ben burada terafiz edemem bu kelimesi bir kadın öğretmen, hakikaten küfür ediyor. dijde Kerime'yi söylediğinde de üzüldüm, ee, sinirlendim çünkü e, Dicle'ye çok dokunmuş. Hayır, Dicle hani bu konuda e, hassasiyeti olan bir çocuk, kırantı da tanımıştı, amca derdi ona, öldüğünde çok e, üzülmüştü e, çocuktu falan. E, yani en azından üzerin çok üzüldüğünü biliyor. Ya, bu konuda da hassas zaten hani böyle küfür, e, milletlere ırkçı falan e, ifadeler konusunda erken yaşta kimi hassasiyeti oluşmuş çocuğun. E, sonra sohbet ettik falan yani bir şeyler yapalım mı? E, e, her neyse asıl söyleyeceğim şu birkaç gün sonraydı galiba bu Ermeni meselesi gene gündemde derslerinde döndü geldi baba dedi ya ben hiçbir şey söylemiş değilim kendisine bu konuda bakma onu da belirteyim gerçekten baba dedi ya ben Türklerin Ermenilere soykırım yaptığına inanıyor nasıl kızım neden inanıyorsun e, e, bu kadar böyle e, şiddetle bu kadar hararetle hani bu kelimeleri kullanmamış olabilir de e, inkar etmeleri bu kadar küfür kitaplarda böyle yazıların yer alması. Öğretmenin küfür etmesi bana e, bunu düşündürdü. Bence e, soykırım yapmışlar. Şimdi ya Çok şarpıcı yani süküt ikrardan gelir gibi inkar. değil aslında. İnkar. Inkar, in itiraf işte, in yani. i̇nkar ikrardan geliyor. Anlaşın. Bir de bu kadar inkar. Yani evet. bu kadar nefret dolu bir saldırgan inkar ırkçı bir söylemle yapılan yani baktığınızda e, yani sanki o kadar büyük bir eğer Ermeni diye Ermeni diye korkuyorlar. Ermeniler diyorlar. Bir halkın tamamını hedef falan ve çok pis kelimeler kullanıyorlar. Evet. şimdi işin diğer yanına gelelim şimdi Bakın. o e, kullandıkları kelimelerde de o da bir nefret suçu aslında Hani e, babanın belli olmama durumu e, o da böyle işte bir hakaret olarak sayılıyor o da e, o şekilde öne götürülüyor çifte aslında bu işlerin evet, nefret suçu evet ama ben dün radikalde e, şair e, adını unuttum hangi e, arkadaşımızdı bir yazısını okudum e, evet bir çiz demişti ve Hı. çok güzel de anlatmıştı aslında yani bazı kelimelerin böyle hakaret olarak kullanılmadığını sanıyorlar ama yani ya kullanırken hakaret amaçlı hı hı. E, kullanıyorlar ama e, hiç öyle e, onu, onu hakaret bile saymaya gerek yok ama onların zihninde küfür etmek gibi bir dert var zaten. Evet. Neyse onu e, hani e, niyetleri nedir asıl o? Çünkü küfür ediyorlar. Şimdi işin diğer yanına gelir mi? Diğer yanı da bana nazi e, topluluklarının her yıl e, yaptıkları mitingleri hatırlatıyor. Yazıda bunu yazmadım. <gülüyor> o da şu. Şimdi çeşitli vesilelerle e, neonaziler Almanya'da ve Avrupa'da gösteriler yaparlar belli dönemlerde. Almanya'daki en krizli gösteri e, tarihi e, Dresden'in e, bombalandığı Varsaydıkları tarihtir Yani böyle bir tarih var şimdi unuttum hangi e, Geçen haftalarda e, Gündemdeydi e, Dresden Müttefikler tarafından çok yoğun Bombalanan Alman şehirlerindendir e, Tabir Caizse e, hatta tabir Caiz zaten yerle bir edildi e, Müttefikler Tarafından bombalandığı ve e, Almanlar savaşın bitmekte olduğunu bunun belli olmasına rağmen yapılan bu bombardımanın bir insanlık suçu oluşturduğunu e, hep dile getirmişlerdir Almanlar özellikle Alman saha e, şimdi orada tabi pek çok insan da öldü e, ve Almanlar Alman sağcıları e, bu Dresden'i bir tür Auschwitz'ın kefareti olarak gösterirler. Derler ki e, şunu e, söylüyorum ya derler ki efendim e, tamam e, Auschwitz oldu yani Yahudi soykırımı gerçekleştirildi ama siz de Dresden'i bombaladınız. Bunları birbirine mahsup edelim ödeşelim. Yani söylenmek istenen bu. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani böylece bu acıları mahsup etme. Şimdi tabii e, Dresden'de kaç kişi öldü? E, Auschwitz'te yani, yani soykırımda kaç kişi öldü? Bunları hesaba vurmaya gerek yok. Yani ayıptır. Ama soykırım ile e, bunun eş tutulması ve mahsup edilerek bu meselenin kapatılmak istenmesi çarpıcıdır. Şimdi Hocalı'da bir katliam olduğu biliniyor. Gerçekten acımasızca yapılmış Ermeni e, Kurtuluş Ordusu tarafından e, yapılmış bir katliam var. Fakat bunu Ermenilere yapılanların e, daha açık söyleyelim 1915'teki Ermeni soykırımına soykırımını meşrulaştırmak için ya da olmadığını söylemek için bir araç olarak kullanılması nasıl bir mantıktır? Yani Ermeni bir, bir Ermeni örgütünün hocalı da böyle bir katliam yapmış olması 1915'in yapıldığı gerçeğini değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Peki niye ona karşı bu işte bana tamamen şeyi hatırlatıyor, ee, Neonazilerin veya Alman sahanın bu konudaki sifil argümanlarını ve duruşunu hatırlatıyor. Bir adım daha öteye gidelim, ee, Neonaziler e, Dresden'in bombalanmasının yıl dönümünde mitingler düzenlerler. O mitinglere baktığımızda Dresden'de ölenlerin anıldığını hiç anlamazsınız aslında. Yani o miting ne için yapılmıştır diye sorsanız kendinize hiç bilmeyen biri olarak uzaktan seyreden ya da basında rastlamış biri olarak sorsanız kendinize. Bunun e, işte yabancılara karşı Avrupa'daki yabancılara karşı e, bir nefret mitingi, Alman ırklarının üstünlüğünü vurgulamaya yönelik bir e, ırkçı miting olduğunu, herhangi bir vesilesi bulunduğunu e, bulunmadığını düşünürsün. Orada e, savaşta ölmüş insanları anmak için e, bir araya gelen insan topluluğu olduğunu tahmin edemezsiniz o mitinglerde. Evet. Çünkü amaç belli başkadır. Çünkü orada yapılan gene yabancı düşmanlığıdır. Gene Alman e, Gene Alman otoriterliğidir. Şimdi hükümetin bu konuda e, bu, bu tür bir dile böyle e, sert e, nefret dolu bir inkar diline bu kadar prim vermesi e, doğrusu çok endişe e, yaratıyor bende. Evet, evet. yalnız bende değil tabii yani. Tabii ki yani gerçekten başlı başına endişe verici bir durum çünkü eğer böyle bir stratejiyle 2015'e karşı kendilerince hazırlanacaklarsa e, çok çok sıkıntılar yaşarız. Ülke içinde de, hayır hani Türkiye dünyada sıkıntı yaşar. Türkiye'nin imajı falan gibi lafları kullanmayı zaten zul sayarım. Abes sayarım. Böyle bir şey, hani bir devletin imajı ve onuru kendi eliyle yaptığı işler dolayısıyla işlerle ölçülür. Eğer böyle bir politika izleyecekse, dünyada rezil olması da o politika izleyecek hükümetin e, revadır. Yani bunu demem bunu, bunu derim. Ama e, bir, bir e, ülkedeki bütün halkların e, rencide edileceği böyle bir e, nefret diliyle 2015'e hazırlanmak e, ayrıca ülkeyi otoriterleştirir. E, ger ilişkilerde gerilim de yaratır. Şimdi bu konuda şeyi anmaya bile gerek görmüyorum artık. Hakikaten bir e, fenomen haline geldi İçişleri Bakanı e, çok kötü bir şaka gibi duruyor karşımızda e, bu, bu insan hani e, Alberto Moravia'nın kötü bir şaka diye bir romanı var evet. e, ben tabi Moravia ondan çok daha Moravia'nın kötü şakası e, şeyin e, İçişleri Bakanı'ndan çok daha yenilir yutulur bir şaka şey, anlattığı olay orada. E, oysa e, bu, bu, bu hani e, İçişleri Bakanı için kullanacak sıfat bulmakta zorlanıyor artık. Evet bir bakıma e, bir tek avantajı olabilir yalnız bunun. E, İçişleri Bakanı'nın e, bu şekilde eski çok benim e, ömrümün <gülüyor> uzun olmasından yani epey eskiye gidebilmesinden dolayı da ee, ...Faruk Sükan gibi... Çok evet, ...zehir hafiye... Evet. ...vari İçişleri Bakanları'nı da hatırlatması... ...ve onun... E, ...daha... E, ...çok açıkta... E, ...açığa vurulan... E, ...bir şeyleri olması açısından... E, ...bir evet. avantaj sayılabilir belki... Evet, ...ama... <gülüyor> ...benim de yeşim veriyor o kadar <gülüyor> ...ya yani eser... ...senin, senin yaşlılarım değil... ...o kadar uzak değil... Bu, ...Faruk Sükan... E, dendiği zaman akla gel e, yani gelen şeylerin e, çok e, berbat bir karikatürü gibi duruyor e, bugünkü e, içileri Bakanı hakikaten e, öyle bir e, durum yani sonuçta hani bu, bu kadar e, nefretin e, ırkçılığın bu şekilde alenen alenen dile getirilebilmesi sergilenebilmesi. Gerçekten dehşet verici. Çünkü bunu bugün benim bildiğim medeni ülkelerin hiçbirinde yapamazsınız. Yani e, böyle bir şeyin yüzde biri gerçekleşemez. Mesela Neonazilerin toplantılarının e, hemen e, hepsi bu açıdan dava konusudur. Hatta çok açık söyleyeyim bu kadar bariz neonazi toplantılarında da bu kadar bariz ırkçılık ve e, bu kadar bariz nefret söylemi e, ne rastlamak kolay değil. Peki bu durumda e, ben bir de şeyi düşündüm düşündük de yani e, başbakanın e, hem e, olaya e, senin de dediğin gibi işte inkar yoluyla itirafı ortaya koyan. Evet. Olaya sahip çıkması hem de bakan'a da sahip çıkması dolaylı olarak yani evet. kendi başına da orada başbakan'dan habersiz gitmiş olamayacağına göre bu kadar önceden de hazırlanmış sistemli hazırlıkların yapıldığı bir toplantıda daha da vahim bir yön, yönsemeyi göstermiyor mu? Ya bence de öyle ama yani şöyle diyelim. Başbakanın, İçişleri Bakanı'nın oraya gitmesinden haberi olmasa bile aradan geçen zaman içinde bütün bunlar açığa çıktı, gazeteler orada ne, ne olup bittiğini gösterdi. İçişleri Bakanı neden bir açıklama yapmaz? Yani ben hiç olmazsa oradaki grupların yaptığına karşıyım desin yani mitingde olan biten her şey ye mantığına karşıyım demesini beklemiyoruz. Bari şu şimdi manipülatif haberler var ya gazetelerde. Evet. Efendim genç atsızlar yaptı. Zaten e, başbakan da marjinal gruplar falan dedi. Dikkat edin yani o söylemden sonra basında böyle haberler çıkmaya başladı. Hocalıyı e, Hocalı anma gönüllüleri komitesi diye bir şey görünüyor. Onun e, başkanı da Evet. Zaten araya tıpkı başbakanın söylediği gibi o araya girmiş birkaç şey onları ben görmedim bile diyor pankartları filan bir provokatör dedi onlara halbuki bütün fotoğraflarda net olarak iyice yerleştirilmiş. Yani, <gülüyor> bu da bu da şunu gösteriyor bak yani niye provokatör diyor üç gün sonra diyor bu kadar tepki olunca tabi. Evet. Yani ilk gün provokatör demedi ikinci gün de demedi. Yani bunlar tabii Türkiye'de çok artık alıştığımız şeyler. Yani bu bu bu manevralar bilmem kimlere yutturulabiliyor ama Hiç Doğrusu bir şey değil. doğrusu bizler de yutmuyoruz. Yani şimdi e, ilk başlarda kimse ses çıkarmadı. E, sonra hakikaten e, basında ve e, özellikle belli grupların çabasıyla Irkçıla Milliyetçi ya Durde grubunun diğerlerinin e, çabasıyla bir tepki oluştu. Bu tepki karşısında şimdi savunmaya geçiyorlar. Ve savunmada da buldukları argümanlar bizim işte... Hiç fark etmemiş. Evet, Evet bizim ömrümüz boyunca duyduğumuz argümanların aynısı. İnandırıcı değil. Burada bir, birincisi e, itira, e, Ermeni politikası eğer bu ruh hali üzerine kurulacaksa çok yazık yani bu zaten hani inkar, inkar yoluyla bir itirar itiraf içeriyor ama e, inkarın bu kadar e, ağır bir ırkçı dille Böyle bir nefret söylemiyle sürdürülecek olması e, yazık mı e, yazık kelimeyle bunun yerine neden 2015'e Türkiye toplumu bir yüzleşme politikasıyla hazırlanmasın bu soruyu sormak gerekiyor. Evet gerçekten bir yüzleşme politikası serin kanlı. E, bir yüzleşme politikasıyla hazırlanması gerekiyor. İkincisi e, hükümetin e, bu tavrı e, çok tipik sağcı bir tavırdır. Yani Türkiye sağının e, kötü geleneklerinin e, tekrarından başka hiçbir şey değildir. Toplumda hem nefreti hem otoriterliği e, teşvik eder tahrik eder. Bütün bunlar e, ayrıca Türkiye'de bir arada yaşamamızın temellerini gerçekten zehirler onlarda da dikkat et, çekmek isterim tabi. Evet bu çok kovuşturulması da yakından izleyeceğimiz bir şey olacak yani. Evet. evet. Konusunda. Bir de tabi şey konuşamadık bu kadar nefret söylemine konu ettikleri Fransa'nın yüksek Mahkemesi yani anayasa konusuyla ee, i̇şte bu e, inkar yasasını iptal etmesine de inkarı suçlayan yasayı inkarı suçlayan yasayı iptal etmesine de e, etmesi karşısında ettikleri bütün küfürlere şimdi nereden nasıl bir düzeltme yapacaklarına e, ayrıca gerekiyor evet. değil mi yani sormak gerekiyor evet ha, yani bir tam bir sandviç gibi bir şey oldu çünkü öncesinde de e, Angela Merkel'in de katıldığı o büyük özür dileme töreni vardı ne evet. Evet, ondan evet, sonra evet. da arkasından da bu Sarkozy yani yasanın iptali Geldi yüksek mahkemeden. İkisinin arasında bu hocalı şeyi çok evet. sırıttı doğrusu. E, şimdi olgun bir e, yüzleşme sadece bu olaylarla bile olgun bir yüzleşme bekliyoruz. Hükümetten ve çeşit bu, bu e, söylemleri bu kadar militanca dile getiren çevrelerden. E, Aksi taktirde gerçekten hep söylüyorum bu bir e, aforizmaya dönüştü. Yüz... ]leşmeyen yüzsüzleşiyor. Şimdi bütün bunları yok sayan bir hükümet ne olacak? Yüzsüzleşecek. Hı. Yüzsüzleştikçe ya da bu çevreler. Daha saldırgan olacaklar. Evet ve hiçbir yüz nakli ameliyatı da bunu kurtaramaz. Evet o da aynen böyle bununla da bitirebiliriz galiba. Çok teşekkürler. Güzel bir gün oldu. Meo Voto Mithat Sencer'le Hayat, Hukuk ve Siyaset Üzerine Konuşmalar Açık guitars would softly play, the tune seemed to dance, from the words that it said, I'm oh, my polar, my pretty little poppy, you're like that lovely flower, so and heavenly Since I found you My heart is wrapped around you And loving you it seems to be a rhapsody I'm a polar The pretty little poppy. Must copy its endearing charms from you I'm a fuller, I'm a fuller How I long to hear you say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 ...Jimmy Dorsey'in doğum gününde 29 Şubat 1904'te doğmuştu James Jimmy Dorsey. Önde gelen nefesli sazlar ustalarından aynı zamanda orkestra şefi... E, ...onun e, bir başka standardı Küba'da kaynaklanıyor yanılmıyorsam... ...ama Paula'yı e, Bob Eberle ve Helen O'Connell ikilisinin de seslendirmesiyle... ...Jimmy Dorsey Orkestrası eşliğinde... ...iyi bir yorumla bence... ...devam ettirdik... ...James Dorsey'in... ...Jimmy Dorsey'in de... ...doğum gününü kutlamaya... ...Evet Açık Radyo burası 94.9... ...ve Açık gazte ...devam ediyor saat 9.40... ...buna 20 var... ...9.41 hatta... ...ve... ...birkaç... Not daha kaldı elimizde, onlardan da bahsedebiliriz bu hocalı vaziyetiyle ilgili. Gerek günlerden beri çeşitli vesilelerle Ahmedin Selle ve kendimiz de değindik, gerekse de Mitat Sancarla konuştuk. Oral çalışlar da bugün son derece endişeli kaygı belirten bir yazı yazmış marjinal ve münferit tırnak içine alarak ırkçılık diye yazıyor yani ani bir hareketlenme mi bir uyanış oldu neden 20 sene sonra bu oluştu ve bunun resmi bir uyanış olduğu mitinge katılan zevattan da belliydi İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in mitingdeki konuşması da bu uyanışın ana ipuçlarını barındırıyordu işte o o kan o gün akmıştır ama hesabı bitmemiştir. Türk milleti yaşadıkça o kanın kanın hesabı yapılacaktır ve hesabı sorulacaktır. Takipçisi top yemin Türk dünyası olacaktır vesaire vesaire diyor. Azerbaycanın sevinci de acısı da Türkiye'nin sevinci ve acısıdır diyor. Bu özel sıcaklık neden ve nasıl oluştu diyor. İşte pek çok yeni bir siyaset stratejisi kuruluyor aslında dünkü Erdoğan'ın konuşmasını da İçişleri Bakanı'nın meydandaki sözlerinin kişisel ve marjinal olmadığını söyleyip başbakan da Azerbaycan'a Türkiye'nin dayanışma mesajlarını iletiyorum. Bu birçok şehrimizde katliam anıldı İstanbul'daki mitingde marjinal ve münferit birkaç pankartın olması katliama dair acımızı gölgelemeye yetmez diyor ve çalışmalarda diyor ki Azerbaycan'da yeni bir siyasi strateji geliştirildiği anlaşılıyor. Yaklaşan Ermeni Tehciri'nin 100. yıl dönümü olan 2015'e karşı bir anlayışı mı yansıttı, daha uzun süre tartışılacak gibi görünüyor demiş. Yani Ermeni, Türkiye, Ermenistan'la kavgalı Azerbaycan'la ittifak yaparak bu dalgaya karşı koymayı mı düşünüyor? Milliyetçi, içe kapanmacı bir tercih. ...daha yoğun bir şekilde de ortaya çıkabilir... ...aşırı militan kesimlerle ve ırkçılarla... ...ve... ...1915'te iddiatçıların gerçekleştirdiği insanlık dışı bir katliamı... ...başka katliamların da... ...öne çıkararak göğüslenmesini düşünmek... gerçekçilikten ve inandırıcılıktan uzak demiş... ...bu tür söylemlerden anlamlı bir sonuca ulaşmak mümkün değil... Hele böyle bir dilin görmezden gelinmesi kabul edilemez. Hükümet eli eğer anlık bir tercih ifade etmiyorsa yeni bir siyaset stratejisinin işaretlerini veriyor olabilir diyor. Bütün dünyayla kavgaya girişmek şeklinde özetlenebilecek bir strateji mi bu? 2015'in Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi klasik içe kapanmacı bir söylemle karşılanması mı hedefleniyor diye bir soru işareti halinde sormuş. Gerçekten de e, insanın aklına gelmiyor değil bu soru. Şey de, e, Murat Belge de dün Taraf Gazetesi'nde aynı şekilde değiniyordu benzeri bir şey. Bu konuya bir biçimde karışan herkese bir laf yetiştirmek için uğraşıp duruyoruz. Fransızlar da Cezayirli öldürmüşler. Evet öldürdüler. Bizim Sırp isyancı öldürdüğümüz, Bulgar isyancı öldürdüğümüz gibi onlar da öldürdüler. Ağır işkence yaptılar. Deyip ana parantez içinde de ölenlerin kafalarıyla kelle kule yapmadılar diyor mesela. He. Nedir bu kelle kule meselesi? O şey referans vermiş. Bugün artık Sırbistan'ın niş kentinde bulunan bir anıt... Olarak aslında üstüne bir kilise yapılmış durumda ve anıt olarak ama ilk yapılması tabi Osmanlı tarafından oradaki isyan bastırıldıktan sonra isyancıların kellelerinden kafa derileri padişaha yollanıyor içi doldurularak. kelleri kafa taslarından da tuğla olarak kullanılarak bir kule yapılıyor. 952 orijinal olarak kelle varmış sonra ölenlerin yakınları falan bir kısmını alıp gömmüş. Şu anda 50 küsür tane varmış içinde. Bir kule Kellelerden yapılan bir kule. Yani hakikaten insanlık ailesi içinde yer almanın çok sağlam yollarından biri gibi gözükmüyor. Yani doğrusu. hani İdris Naim Şahin'de e, asla utandıracak bir tarih yok falan filan derken hmm. ya bunları bilmiyor veya bunları utanılacak şeyler olarak görmüyor. Hangisi daha kötü bilemiyorum. Bunlara başbakan da arka çıkarak... E, Aynı şekilde gene e, çok e, zorlanıyoruz yani bunları yorumlamakta. yani Öte yandan Diyarbakır'dan. E, bu mitingi yapan gözü dönmüş kalabalığın dünyada yaratacağı izlenim de buna ek bir konu diyor. Yani hocalı için Ermenilerin tamamını katil ilan edersek diyor Murat Belge. Bize söylenenlere cevap vermekte fena halde zorlanırız. Bu mitingi yapan gözü dönmüş kalabalığın dünyada yaratacağı izlenim de buna ek bir konu. Bu adamlar aslında öldürdük gene öldürürüz diyorlar. Bu adamlar diyor ama aslında orada kadınlar da vardı. Asena denen kadınlar da. Sözde yapmadık yalan diye reddettikleri şeyi her an yeniden yapabilecek bir makule olduklarını sergiliyorlar. Elbette onlara bunu anlatmanın bir anlamı veya yararı Yagoska yok. Baskı yürümeye kalktı bir grup. Beyaz Beyaz Bireli. Bireli falan. İşte onlar provokasyon filan deniyor, tutuklandı vesaire ama o yani onlara bunu anlatmanın bir anlamı veya yararı yok. Olan olmuş ama bu mitinge İçişleri Bakanı göndererek katılan hükümetin herhalde verecek bir cevabı olmalı. Verdi işte o cevapta dün. Başbaktan. Bu gösterilere katılarak bu sloganlara sahip çıkarak mı insanlık ailesi içinde yer alacaksınız? Diyor evet verdi. Dersim için özür dileyebilirsin diyor. Bu tabii çok iyi bir şey diye. parantez açmış. Dilersiniz çünkü Kemalist değilsiniz. Ama Ermeniler söz konusu olduğunda ağzınız diliniz kilitlenir. 2012 yılında tarihçilerden komisyon kurmaya kalkışırsınız. Yahudi döven Yeniçeri fıkrasındaki gibi daha yeni haberiniz oldu çünkü diyor. Ee, bu konuda da bu arada şeyi de söyleyelim işte Diyarbakır'da çıkan kemikler meselesinde tekrar hatırlatalım. İşte Adli Tıp'tan e, bu konuda açıklama geldi. En az 100 senelik Evet yani bu genel bir stratejinin bir parçası. O zaman evet. jenosit söz konusu değil. Yani artı eksi 5-10 yok. Kesinlikle en az 100 senelik denilebiliyor. İşte 97 yıllık değil mesela 1915'ten kalmış olamıyor bu açıklamaya göre. Veya öncesinde herhalde katliam e, bu kadar gündemde değil diye sizin dediğiniz gibi. Öncesinde bir, yaşananlar pek Kürt... bir önemi yok. 100 senelik denilebilir yani. Evet Jitem'de olan peki elbiseler de çıktı yalnız. Onlar 100 senelik mi? ...bilmiyorum ama... ...elbiselermiş, elbise parçaları... ...o şeyden ama, o Mardin Dargeç'in sanıyorum o evet. elbise parçaları... ...Diyarbakır değil yani... ...onlar için henüz bir açıklama gelmedi... ...evet şey... E, ...Hanaktar da zaten... ...Diyarbakır'dakilerin... ...aslında tam da... ...bu olabileceğini, jenosit'ten kalma... ...ihtimalinin çok yüksek olduğunu... ...çünkü Diyarbakır cezaevinde... ...korkunç kat, ...ama yani işte bu açıklamaya olabilir. göre öyle değil... 97 senelik olması lazım çünkü 15'te. En az 100. Öyle bir şey olamaz. Daha fazla ısrar etme. Asabımı da bozma tamam mı? <gülüyor> Asacağız tamam o şeyi koyuyoruz tabelayı. Ter terkibi bendi koyacağız ama ben Dur daha onu asma. Görmeden yani. ee, kesinlikle bu konuda adım atamam. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın? Yani şu var, Yahudi döven Yeniçeri fıkrasını da herkes biliyordur herhalde. Ama bir kez daha hatırlatalım. Ases başı sokakta çevirmiş Yahudi. Onlar ayrı kıyafet giymek zorundalar ya oradan tanıyor tabii. Osmanlı döneminde. Ayrımcılık da yok biliyorsunuz Osmanlı evet. döneminde de. Ama bazı renkleri kullanamıyorlar. Oradan tanıyor herhalde. söyle bakalım demiş. Ya siz ne yapmışsınız? Ne yapmışız demiş ya diye. E, Hazreti İsa'yı öldürmüşsünüz. Judas'ı kastediyor, ihanet filan. Romalılara teslim etmiş. E, evet öyle bir şey oldu ama o 1500 sene önceydi demiş. Olsun ben yeni öğrendim demiş. Ases baş. Gene de dövmüş yani Yani komisyon kuruluyor diyor Tarihçilerden ama İçişleri Bakanı Hiçbir yerde yanlış bir davranışımız Olmadığını ilan etmiş bile diyor Zaten 21. veya ve 22. yüzyılları hangi yöntemle Türklük adına fethetmek istediğini Açıkça Anlatmış diye de bitiriyor Murat Belge dünkü yazısını Kelle kule Kale kuli Ç çele, çele diye okunuyor herhalde. Çelekule. Çele kule. <gülüyor> Orada duruyor. Hala bir kısmı duruyor değil mi? Hepsi duruyor. Sadece içinden kelleri almışlar. Hmm. Ee, yakınları ya yani 50 tane falan kelle duruyor hala. 950 kelleden yapılmış. Harika bir sabah değil mi? Evet. Susayım ben. İyi bir haber var. Bugün Ördika Gazetesi'nde. Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Hakim ve Yüksek Kurulu hakim ve savcıların terfiinde ahim kriteri getirmiş. Mesut Hasan Benli'nin özel haberi Radikal Gazetesi'nde önemli gerçekten. Verdiği kararla Türkiye'nin ahimde mahkum olmasına neden olan hakim ve savcının durumu artık HSYK yani Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından değerlendirilecek ve eğer ihlale konu olan karar Yargı mensubunun mevzuattan değil takdir yetkisinden kaynaklı ise hakim ve savcının terfii olumsuz olarak etkilenecek diyor. Yani böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının takip edilmesi e, sağlanacak ve mevzuattan kaynaklıysa da terfiyi etkilemeyecek onun dışında da yalnız etkilenecek diye ter terfilere ahim kriteri başlıklı bir haber var. Eski Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'nin eski yargıcı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Rıza Türmen de, de Ahim kararlarının Türkiye'deki yargıçlar tarafından kasıtlı olarak görmezlikten gelindiğini belirtmiş Ve uzun zamandan beri bunun üzerinde duruyorduk Anayasanın 90. maddesine de atıf yapmış Türmen Ahim kararlarıyla Türk yasaları arasında bir çelişki olursa burada esas olan Ahim kararlarıdır diyoruz diyor. Yani uluslararası usulüne uygun olarak yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmaların Türk yasalarıyla çelişkisi olması durumunda üstünlük uluslararası yasalarda dolayısıyla da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde olacak. İkincisi bunları içselleştiriyoruz diyor. Yani bu olmasa bile taraf olunan uluslararası sözleşmelerde tarafız bunun gereğini yapmak zorundayız. Kağıt üzerinde kesin olarak yazılı olan bu yükümlüklere rağmen Türkiye'de yargıçlara ahim kararlarını okutamıyorsunuz ya da okutuyorsunuz görmezlikten geliyorlar. Böylece ahim kararları Türkiye'de uygulanmıyor. Bu Türkiye aleyhine çok sayıda karar çıkmasına neden oluyor. Bir sürü de işte tazminat ödeniyor vesaire. Böylece etkili bir yaptırım olarak uygulanırsa ahimde Türkiye aleyhine çıkan kararlar azalacaktır demiş. Thomas Hamarberg yaptığımız Söyleşide de o da Aynı şeyden bahsetmişti hatırlıyorsun Hatırlıyoruz ki Dinleyiciler de inşallah Hatırlıyorlardır Yani bu Grant Dink davasıyla ilgili olarak da Kararı veren yargıcın Çok Daha yeni çıkmış olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Usule pek çok Konuda Usule ve esasa aykırılık sorunlarından bahseden kararı görmezden gelmesi çok şaşırtıcı ve üzücü. Demişti. Görmezden mi geliyor? Haberim yok hakikaten o da ilginç. Ee, öyle bir şey durum da var ee, genellikle çünkü. Hangi bir kırk katır mı tercih ederse kırk satır mı durum? İkisi ee, de birbirinden berbat aslında. İkisini de almayayım ben <gülüyor> kendi adıma ama evet öyle hakikaten. Evet, bu meseleydi. Bunu olumlu bir gelişme olarak nitelendirebiliriz doğrusu. 28 Şubat'ın önemli Simge isimlerinden Merve Kavakçı'ya da 15 yıl sonra büyük bir jest yapılıyormuş. Bu da Radikal Gazetesi'nde var. Milletvekili kimliği verilecek ve meclis albümüne fotoğrafı konulacakmış. Bu da Ömer Şahin'in haberi. Sembolik de olsa önem taşıyor tabii çünkü apar topar milletvekili seçildiği halde başörtüsü yüzünden meclisten dışarı atılmıştı. Hatırlanacağı üzere Bülent Ecevit'in de ön ayak olduğu bir şeyle. Şimdi meclisten Kavakçı'ya iadeyi itibar getiriliyormuş. O da ilginç bir insanın itibarını e, alıp sonra da iade edebiliyorsunuz. İlginç bir isimmiş hakikaten. Milletvekili kimlik kartı verilecekmiş. Meclis albümüne alınacakmış. Maaş ödenecek mi bilmiyorum. Hayır vatandaşlıktan çıkarılma işlemi olduğu için maaş düzenlenmesinin zor olacağı Düzen İade itibar iyi de mesela işte meclis albümüne alınacakmış. Ayrıca milletvekili kimliğinin ayrıcalıklarından yararlanacakmış. VIP salonu misafirhaneleri, meclis misafirhanelerinde bunca kullandık. yıldır bunu beklediğine eminin. Ama maaş ödenemeyecekmiş çünkü vatandaşlıktan çıktı diye. Çıktı mı? Çıkarılmış. Hmm. Anladım. Ya da kendi çıkmış bilmiyorum. Çıkarılma işlemi olduğu için deniyor. Böyle bir durum 28 Şubat'ın yıl dönümünde pek çok hem e, Mehmet Ali Birand'ın belgeseli 28 Şubat hem de kitabı hem de Mehmet Altan'ın yakında yayınlanacak kitabından pek çok şeyi hatırlamak, öğrenmek, hatırlamadıklarımızı da öğrenmek mümkün olacaktır. Radikal Gazetesi de bir şeye girmiş, bir dizi gibi 28 Şubat 1997 olayının 15. yıl dönümünde bakıyor. Bu da önemli bir şey. Evet bir şeyde sonuncu bir haberde yargıta cezaevinde milletvekili seçilen BDP'li Kemal Aktaş'ın 2 yıllık hapis cezasını onayınca yerel mahkemenin meclise gönderdiği karar uyarınca Aktaş'ın milletvekilliği sona eriyormuş yarın. Me, ne zaman bilmiyorum da meclis genel kurulunda okununca bu karar BDP resmen bir koltuk kaybedecek. 2006 Nevruzunda yaptığı bir konuşma nedeniyle ceza almış. Bir de haberimiz var yine. Ee, Özgür Gündem Gazetesi'nin manşeti iki ayı dolduran robos katliamının üzerine örtmeye çalışırken dinliyor ee, manşetin altında hükümet. Ee, insanla Karşı işlenen suçlar ve savaş suçlarına bakan Uluslararası Ceza Mahkemesi BDP'nin katliam için yaptığı başvuruyu işleme koyduğunu bildirmiş. BDP eş başkanları Demirtaş ve Kışanak'ın robot katliamı için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru işleme alındı. Soykırım insanlığa karşı suçlarıyla savaş suçlarına bakan UCM'den Demirtaş ve Kışnak'a gönderilen yazıda başvurunun işleme alındığı çıkacak kararın kendilerine iletileceği, iletileceği belirtilmiş. Evet. Bu da önemli. Böyle bir yetkisi var ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin onu da söyleyelim. Evet ee, bir de e, aslında e, özellikle küresel iklim değişikliği ile ilgili e, gayet önemli bazı yeni bilgiler raporlar vardı ama daha fazla iç karar haber olmasın dediğin için okumuyorum. Aa, onları... Yok öyle bir şey demedim <gülüyor> ben susayım dedi ben vermeyeyim onları biraz da siz antipati toplayın istiyorum ben... denge gelsin. Ben de onu ümitle paylaşarak biraz sonra <gülüyor> yarım saat sonraya bırakıyorum. Tüh ümit gitti gene. <gülüyor> e bir şekilde sıyırmam lazım. Epey de yük taşıdığımı sen de itiraf edersin. Doğru haklısınız. Ama günün ben kimilerine göre e, üzücü kimilerine göre de e, sürpriz ve sevindirici haberini okuyarak bitirmek isterim. İki tam şizoid ortamına uygun. Kimin sevineceğini, kimin üzüleceğini bilmediğim bir haber var. Ankara'dan milliyet bildiriyor. Demirel'e suç duyurusu. İnsan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği kısa adıyla mazlum der. 28 Şubat döneminin sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de aralarında yer alıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne verilmiş dilekçe ve 28 Şubat 97'de gerçekleştirilen darbeye giden MGK e, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararların ardından hukuk dışı yapılanmalar ya hukuk dışı yapılanmalar tarafından kurumlara ve sivil siyasete müdahale edildiğini kaydediyorlar dilekçede. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kurulan Batı Çalışma Grubu adlı illegal yapılanmanın Hatırlıyor musun orada sen hatırlamazsın. Hatırlıyor Yaşam mu hatırlıyorum. Ee, şey de vardı. <gülüyor> postalları e, Somali'de görev almış generalin postalları da askeri müzede sergilendi. Yani şey, ikonalar da bu. Postal sergilenmesine kadar vardıydı iş. E, Genelkurmay karargahında ile ilgili briefingler verildi verdiği ifade ediyor dilekçede dönemin Cumhurbaşkanı Demir el'inde 17 Ocak 1997'de bu briefinglerden birine katıldığı belirtilmiş ee, ve dönem komutanlarından Orgeneral Çevik bir bir Demireli e refah yol hükümetinin sakıncalı icraatlarını içeren bir dosya sunduğu Demir el'inde bir çalışma grubu kurarak bu iddialara ilişkin titiz bir çalışma istediği böylece suça iştirak ettiği savunulmuş. Cumhurbaşkanının Türkiye Cumhuriyeti'nde tartışmasız bir şekilde üstün konumda olduğu belirtilen dilekçede de diyor bunlar ki, gizli bu... şeyler değil ki bu arada. Bunlar Aman o zaman o dönemin gazetelerinde çarşaf çarşaf okuduğumuz evet. şeyler ve yani gazeteler de bunu verirken e, hani bakın sevinerek ve öveerek evet, veriyorlardı. Yani işte ha falan şeklinde veriyorlardı. Yani gazeteler bunu ya böyle şeyler oluyor. Burası nasıl bir yer? E, Ama şimdi şeyleri, vermiyorlardı suç yorumuyla su vaziyeti olmuş. E geç olsun, güç olmasın diyelim. Aynen öyle. Bu üstün konuma rağmen yasa dışı bir oluşumun emir ve komutasında hareket ederek Elin eylemleri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya hedeflemiştir diyor. Yani o. Çok ironik evet, evet Daha fazlası <gülüyor> olamazdı herhalde Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü lafını e, Yani bir 97.803 kere filan duymuşuzdur bugüne kadar Azmış <gülüyor> sizin ben daha fazla <gülüyor> duydum Onlardan bir bölümünü 103 keresini filan da sadece elden de duymuş olduğumu ifade edebilirim O zaman hiç dinlememişsiniz Demirel'i <gülüyor> Şimdi aynı suçtan kendisi suçlanıyor. Direkçe verilmiş. Bütün işlenen suçlara Demirer yardımcı olmuş. Hatta bir nevi koordinasyon sağlamıştır diyor. Demir'in anayasal tanımıyla millete ihanet suçunu oluşturan bu eylemleri başta anayasanın 14. maddesi kapsamında olduğundan yasama dokunulmazlığından da yararlanamayacağı düşünülmekte ve bu nedenle gerekli araştırma ve soruşturmanın başlatılması gerekmektedirdi. Bakalım savcılık ne yapacak bundan sonra. Evet, bu önemli bir gelişme ama. Evet, e, aslında e, programın e, sonuna da yaklaşıyoruz ama başka haberler de var. Mesela para kullanmayı öğrenen maymunlar haberi var. Evet. <gülüyor> Ondan Ama onu onu bir türlü veremiyoruz yani. veremiyoruz. Nasıl? Ve bizden bahsetmiyorlar. Evet. Kapüsin maymunlarından. maymunlarından bahsediyorlar evet. Hatta fuhuş yapmakta bile kullanılmış. Yedi ayda öğretilmişler. Bunda ne var şaşılacak aslında? Maymunları da... İnsanların soyundan mı geliyor maymunlar? Hayır o zaman nasıl para kullanabilirler ve fuhuş yapabilirler orada bir karşılık hırs karşılığı ee, söylenen ortak ata ikisi farklı tür ama çok yakın ee, ama bence buradaki vurgu bu değil yani olması gereken <gülüyor> ben ortak atayı kabullenmekte zorlanıyorum en ancestor olayını mı peki bizden biz önce gelmişizdir yani biz insanlar Türkleri kastetmiyor. Bilmiyorum. Olabilir. Bu konuda spekülasyona girmeyi reddediyorum. E, açıkçası çok doğumumda değil. <gülüyor> <gülüyor> Şu aşamada. Ama e, yani para kullanmayı öğretilmesi ve daha sonra o iş, işin içine girince e, bayağı bir yozlaşmanın da olması ilginç bir bulgu gibi geliyor bana o çalışmanın sonucu olarak. Bunu söylemek istemiştim ben. Sen insanın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı mı hedefliyorsun yoksa? Hı? Ee, ne Can, mutlu ki, canlılar aleminin ne demeli. mutlu ki öyle bir madde yok bildiğim kadarıyla asıl biz son haber olarak şeyi de vermemiz gerekiyordu çok önemli bir bilgi var başta programın başında söyledik inşaat mühendisleri odasının görüşü o günün olağanüstü tuhaflıktaki fotoğrafıyla haber bekleyen yakınlarından kadınların barajın Çamurlu suların etrafında bekleyen kadınların haberi Adana Gökderek Köprü Barajı'nda yaşanan yıkıma yönelik inşaat mühendisleri odası görüşüne göre Şöyle bir derivasyon tünelindeki mekanik kapağın basınca dayanamayarak koptuğu anlaşılmış İki baraj inşaatı tamamlanmadan gövdede su tutulmaya başlanmış olması Barajın mansap kısmında ve tünelde İşçilerin çalışmaya devam etmesi bu da 3. Kaza anında işçi kayıplarını ciddi boyutlara taşımış. Ayrıca kapağı destekleyen betonarme yapıda kopmalar 4 ve kapak arkası tıkaç betonlarının yapılmamış olduğu görünmüştür 5. Ön raporda tünel kapağının ve bağlantı elemanlarının maksimum su basıncına dayanıklı bir şekilde tasarlanmamış olmasından kaynaklandığına yer veriliyor. Bu da altı. Altı büyük olay var. İh, ama şey şirket böyle bir şey yok diyor enerjisa bizim hiçbir kabahatimiz Yok bu işte demiş ve topu bakanlığa atmış. Bakanlık da mahkemeye atmış zaten. Ama şey diyor ki İnşaat mühendisleri odası bir baraj inşaatında böylesi bir ihmalin iki nedeni vardır. Biri yangından mal kaçırırcasına su kaynaklarını özel sektöre devreden bir anlayış. Bu çevresel çed ve sosyolojik etkileri hesaba katmadan gene başa döndük kar hırsı meselesine döndük e, suların satılmasındaki ısrar ve telaş çevresel ve sosyolojik etkilerin göz, göz ardı edilmesine yol açıyor göz ardı edilmesini ve dahası yaşanan facianın ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından yapılan açıklama ikinci nedeni denetim eksikliğini açıkça gözler önüne sermiştir diyor Bakan Eroğlu Danıştay'ı suçluyor Kamuoyunu yanlış bilgilendirdi Diyor böyle yaparak Bakan Eroğlu için Ve bir yönetmelik var Söz konusu yönetmelik neymiş Denetim mekanizmasının Özel sektöre devredilmesi koşullarını Düzenlemekle Ve bu da hali hazırda asli görevlerini Tanımlayan ...kanunun ikinci maddesine... ...aykırılık. Yani bir hiçbir yönetmelik... ...kanuna aykırı olamaz... ...zaten. Yani... ...bu kanunla münhasıran devlet su işlerine... ...verilen denetim görevi... ...anılan yönetmelikle özel denetim firmalarına... ...devredilmek isteniyor. Böylece ne olmuş oluyor? Kuzu kurda emanet... ...edilmiş oluyor. En tipik... ...örneklerinden biri... ...yürütmesi durdurulan yönetmelikte... ...yani bakan kızıyor ya... ...yürütmeyi durdurdu Danıştay diye... Niye durduruyor? Çünkü yapım yönetmelik şey de diyormuş yapımcı firmaya çalışacağı yetkili denetim firmasını belirleme hakkını tanıyor. Ali Bey gönderdi Ali Bilge bize bu raporu gönderdi oradan okuyorum oysa bir yapımcı firmanın parasını kendi ödediği bir denetim firmasından hizmet alması uygulamada tamamen şekli bir usul, dostlar alışverişte görsün şeklinde bir denetim. Hayır, dostlar yönler. alışverişte görse de orada bir e, yamukluk olduğunu anlarlar diye tahmin ediyorum. Denetim firmasının çünkü mali bağımlılığı e, şey de e, böyle o şirkete karşı devlet ÇED süreçleri de büyük ölçüde bu şekilde işliyor. E, yani e, parayı verip yaptırıyorsunuz falan şeklinde giden bir durum söz konusu oluyor. Sonuç olarak DSI'nin asli görevleri yani devlet su işlerinin asli görevleri içinde yer alan denetleme görevini yerine getirmemiş olması facianın temel nedeni diyor maddi ve manevi. E, bugün hem ve Veysel Eroğlu hem de Süleyman Demireli de bu vesileyle bir kez daha anmış olduk. DSI ikisi de devlet su işlerini yetiştirdiği mümtaz Şahsiyet Kapatmadan önce bir de soru var. E, Mithat Sancar'la konuşurken e, Alberto Moravia'nın kitabı Kötü Bir Şaka denildi. Ancak o kitap e, İtalya Suvevo'nun olduğunu sanıyorum demiş bir e, dinleyicimiz. Doğru. Doğru mu? E, o zaman onu da buradan düzeltmiş olalım. Evet. Çok doğru. Dinleyicimize de teşekkür ediyoruz. Ve e, bitirirken... Saul, Saul Williams. Evet, Soul Williams'ın 40 yaşında gelmesi, şair yazar, oyuncu ve rapçi Rope's'in adlı parçasıyla, Paul Rogers'a gönderme olduğunu tahmin ediyorum. Onunla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. you stand up to hide in the light yet depending on the circumstance, i show my toes right no i'm just a bullshit pans the beginning the day after you stand to hide in the light yet depending on the circumstance, i show my toes right here no i'm just a bullshit i slept once The dream has yet to end. It was a purple evening such as this. The curtains had been pulled by a hand unattached. I lay propped on a pillow of eagle feathers on a couch, framed with the skeletons of my uncles and great uncles. I did not intend to close my eyes, but when I did, The night is falling on the moist palms of children too weak to bear its weight. The stars are visibly breathing, in fact, they almost look as if they're chewing gum. The moon is crescented on both sides while its center remains unseen. I can faintly hear my mother calling me, or is that my sister singing songs of the railroad? Robeson is reflected in a floating mirror. Then I realize that the mirror is not floating, but being pulled by a white horse and a great golden chariot. The horse has human feet. I look down at my feet and they are hooked. When I look up, it is no longer the night. The sun covers the entire sky As if it has been stretched to reach all corners Flames are visible but not threatening A girl brushes my knee with her tail She's wearing pink overalls and rollerblades She signals for me to follow her As soon as I take a step towards her I'm flying There are rocky mountains below me. I decide to land in a small settlement between mountains. A man walks up to me. He is my father, but he introduces himself to me as John Galt. I ask him if he is the Reverend John Galt. We begin to say the Lord's Prayer together. The whole world seems to join in. The mountains have mouths. I'm standing at an altar. It takes a second before I realize I'm getting married. The woman beside me, my bride, is sitting in lotus position on an Indian silk pillow. She's holding a white umbrella over her head. I cannot see her i keep whispering to her it's okay love it's okay love and she keeps shushing me and shushing yes, yes, me yes, i'm wearing a backpack i decided to take um, it um, off and open it up yes, it's filled yes, with coloring yes, books yes, and i keep thinking I have, done done right yes, i have to be done in time to pick Saturn up from school i have to be done in time to pick Saturn up from school yes yes i have to be done in time yes to pick Saturn up from school oh my darling Saturn. I seem to break your heart daily. How could I ever neglect to hug you? You are a planet hugged by a rainbow. Forgive me. I sometimes become so consumed in the travails of my own heart that I neglect yours, and there is no greater crime. I will never commit it again, for there is no other adultery. You are my child, God's gift to the world. God's will be done. I love you. açık kastediyor <Gülüyor>